Doktor Ox'un Deneyi Jules Verne Seslendiren Rana Toka İcatlar Ambarı Jules Verne Eksiksiz bir dünya kataloğu. Dünyanın girintileri, aranan her türlü oyuğu, dipsiz kuyu ve uçurumu, karmaşık koridorları ve labirentleri, sulu oyukları dereleri, yeraltı denizlerini ve fırtınalarını, elektrik, manyetik ve tektonik ateşleri barındırır Jules Verne kitapları. Dünya değil de yer küredir söz konusu olan, bilindik ve bilinmedik birçok mikro dünyaları içeren bu yer kürede yapılan destansı yolculukların eğlenceli ama esasta bilimsel bilgilere ve kehanetlere yaslanan tutanakları. Jules Verne'in kitaplarının Homeros'un destanlarına kimi zaman açıkça, kimi zaman gizliden gizliye bağlandıklarını ileri sürmek aşırı bir yargı sayılmaz. Jules Verne dünya yazarları arasında Mitler, ezoterizm, başlatıcı ve dinsel aitler, gizemcilik bakımından Avrupa geleneğinin neredeyse tamamını dikkat çekici bir yabansıllık ve döneminin eğilimlerine uygun ama tabi de olmayan bir bilgi birikimi altında toplayan ve saklayan tek isim. Aya seyahatten sonra gidilmedi mi Aya? Onun sınır tanımaz hayal gücünün ürünü olan Natulus adlı denizaltı ismini daha sonra ilk gerçek nükleer denizaltıya vermedi mi? Onun icatlar ambarından resmi bilim yararlanmadı mı? Evet. Ya teknoloji? Evet. Jules Verne'in apaçık bir dille bizlere açtığı mitler hala içimizdedir, dışımızdadır da. Hiç abartmadan denilebilir ki neredeyse bütün modern fantastik edebiyatın köklerinin derinliklerinde onun yarattığı mitler büyülü esrarengi seyahatlerinin seyir defterleri yatmaktadır. Doktor Ox'un deneyi avantgarde, deneysel üslubuyla da dikkat çekici değil midir? Ya muhteşem hayal gücünden kaynaklanan ve ondan güç alan betimlemelerin çarpıcılığı? Jules Verne sadece bilimsel öngörülere dayalı icatlar ambarıyla önemli değildir ki bu da başlı başına bir insanı önemli kılabilir. Aynı zamanda iyi bir yazardır. Her ne hikmetse ülkemizde çocuk kitapları yazarı olarak bilinen bu yazarı nihayet uslubunun inceliklerini yansıtan yetkin bir Türkçe ile ve kısaltılmış olarak dinleyeceksiniz. Artık Jules Verne'i yeniden ve belki de yeni tanıyacağız. Hep birlikte. 1. Bölüm Demek ki Kükendon kentini en iyi haritalarda bile aramak boşunadır. Eski ya da yeni bir Flandres haritasında küçük Kükendon kentini ararsanız bulamazsınız. Yani Kökendon kayıp bir kent midir? Hayır. Geleceğe ait bir kent midir peki? Hiç değil. Coğrafyacılara karşın var olmakta üstelik 8 ya da 900 yıldır. Aynı zamanda bu kentin her insanın bir ruhu olduğu düşünüldüğünde 2393 ruhu vardır. Adernard'ın 13,5 kilometre kuzeybatısında ve Brüj'ün 15 ve 1 çeyrek kilometre güneydoğusunda tam da Flandres'te yer alır. Orta Çağ'a ait tarihi çatısını koruyan üç köprünün altından geçer. İlk taşı, geleceğin Konstantinopolis İmparatoru Kont Budin tarafından 1197'de konulan eski bir şatosu, yerden 357 ayak yükseklikteki bir gözetleme kulesinin hakim olduğu, bir dizi mazgalla çevrili ve gotik tarzda yarım pencereleri olan bir belediye sarayı vardır. Burada her saat başı, ünü meşhur bruj karyonunu aşan, adeta havada asılı bir piyano diyebileceğimiz 5 oktavlık karyonun sesi duyulur. Yabancılar o zamana dek Kukendon'a hiç gelmemişlerse, Brandon'a ait ayakta duran Nasulu William'ın resminin süslediği salonu, 16. yüzyıl mimarisinin başyapıtı St. Magloar Kilisesi'nin minberini, bezemesi demir ustası Ressam Quentin Mattis tarafından yapılmış Büyük Saint-Ernoup Meydanı'nın ortasında yer alan Dövme Demir'den Su Kuyusunu, şimdilerde Bürüş'ün Notre Dame Kilisesi'nde ebedi uykusunu sürdüren Gözüpek Charles'ın kızı, Burgonlu Mary için vaktiyle inşa edilmiş anıt mezarı ziyaret etmeden bu ilginç kentten asla ayrılmazlar. Nihayet Kikendon'da, Büyük ölçekte üretilen arpa şekeri ve çırpılmış krema kentin baş şıca sanayisini oluşturur. Kent babadan oğula geçen bir sistemle uzun yıllardır Van Trikas ailesi tarafından yönetilmektedir. Ve tüm bunlara karşın Kükendon, Flanres haritası üzerinde yer almaz. Bu coğrafyacıların unutması mı yoksa bilinçli bir atlaması mıdır? Bunu bilemem ama dar yolları, takviye edilmiş surları, İspanyol tarzı evleri, Sebze meyve hali ve belediye başkanıyla Kükendon gerçekten yaşamaktadır. Öyle ki yakın geçmişte şaşırtıcı, olağanüstü, gerçek dışı göründüğü halde bir o kadar da gerçek olan olaylara sahne olmuştur. Bu ikide sözü geçen olaylar size tümüyle sadık kalınarak aktarılacaktır. Kuşkusuz Batı Flandres flamaları hakkında ne kötü bir şey düşünülebilir ne de söylenebilir. Onlar uysal, aşırı tutumlu, geçimli, sakin bir mizaca sahip, konuk sever, belki biraz konuşma ve düşünmede ağır iyi insanlardır. Ama bu durum topraklarının en ilginç kentlerinden birinin neden hala çağdaş haritalarda yer almadığını açıklamaz. Bu unutulmuşluk kesinlikle üzüntü vericidir. Bari tarih, tarih değilse yıllıklar, yıllıklar değilse ülke gelenekleri Kukendon'u ansaydı ama hayır ne atlaslar ne rehber kitaplar ne de yolculuk el kitapları ondan söz etmez. Önemli küçük kasabaları bulup ortaya çıkaran zeki Monsieur Juan bile bu konuda tek kelime etmiyor. Bu suskunluğun kentin sanayi ve ticaretine nedenli zarar verdiği ortada. Ama hemen eklemeliyiz ki Kukendon'un ne sanayi ne ticaret açısından dünyanın en iyisi olma gibi bir derdi yoktur. Arpa şekerleri ve çırpılmış krema kent içinde tüketilir, ihraç edilmez. Kısacası Kukendonlular kimseye ihtiyaç duymazlar. Arzuları sınırlı, yaşamları şatafatsızdır. Sakin, ılımlı, soğuk, ağırkanlı. Ve tek kelimeyle flamandırlar. Aynı Esko ve Kuzey Denizi arasındaki bölgede hala zaman zaman rastlanıldığı gibi. İkinci Bölüm Belediye Başkanı Van Tricas ve danışman Niklas kente ait işleri nerede görüşüyorlar? İnanıyor musunuz diye sordu belediye başkanı. İnanıyorum diye cevap verdi danışman. Birkaç dakikalık sessizliğin ardından. İyice düşünmeden asla harekete geçmemeli dedi belediye başkanı. 10 yıldır bu ciddi konu üzerinde konuşuyoruz diye karşılık verdi danışman Niklaus. Ve size itiraf ediyorum ki saygıdeğer Van Tricasse, karar verme sorumluluğunu asla üstüme alamam. Kaygınızı anlıyorum diye devam etti belediye başkanı. Dolu dolu 15 dakika düşündükten sonra kaygınızı anlıyor ve paylaşıyorum. Sorunu etraflıca incelemeden karar almayacağız.'' Hükendon gibi kendi halinde bir kent için asayiş komiseri kadrosu kesinlikle gereksiz diye cevap verdi Niklas. Selefimiz dedi Vantrikas, ciddi bir tonda Selefimiz durumlar karşısında asla kesin kelimesini kullanmaya cesaret edemezdi. Bütün kesinlemeler tatsız geri dönüşlere yol açar. Danışman onaylama anlamında başını salladı. Ardından da yaklaşık yarım saat kadar sessiz kaldı. Belediye başkanının ve danışmanın parmaklarını bile kıpırdatmadıkları bu sürenin sonunda Niklaus, Selefi'nin de aşağı yukarı 20 yıl önce kendisi gibi her yıl Kukendon kentine 1375 franga mal olan bu asayiş komiseri kadrosunun kaldırılması düşüncesini taşıyıp taşımadığını sordu. Tabii diye cevap verdi belediye başkanı. Elini soylu bir yavaşlıkla duru alnına götürerek. Tabi ama bu saygıdeğer adam ne bu konuda ne de başka bir idari konuda karar verme cesareti göstermeden öldü. Aklı başında bir adamdı. Niye onun gibi davranmayayım? Danışman Niklas belediye başkanının düşüncesine karşı çıkabilecek gerekçe bulamadı. Tüm yaşamı boyunca hiçbir şeye karar vermeden ölen bir adam diye ciddi bir tonda ekledi Van Trikas. Bu dünyada mükemmelliğe yaklaşmış demektir. Bunu der demez belediye başkanı küçük parmağının ucuyla bir iç çekişten daha hafif bir ses çıkaran boğup bir sesli zile bastı. Aynı anda sahanlığın karoları üzerinden kayarmışçasına ilerleyen hafif adım sesleri duyuldu. Bir fare bile kalın bir halının üzerinde bundan daha az ses çıkaramazdı. Odanın kapısı yağlanmış zıvanaların üzerinde dönerek açıldı. Uzun saç örgülü sarışın bir genç kız göründü. Bu belediye başkanının biricik kızı Suzel Van Trikast'tı. Babasına tam kararında doldurulmuş piposuyla küçük bakır bir maltız verdi. Ağzından tek bir sözcük çıkmadan geldiği gibi sessizce ortadan kayboldu. Saygıdeğer belediye başkanı piposunun koca lülesini tutuşturarak mavim tırak bir duman bulutunun ardında kayboldu. Danışman Niklasu bunaltıcı düşünceleriyle baş başa bıraktı. Kukendo'nun yönetiminden sorumlu bu iki önemli şahsın konuştukları oda, koyu renkli tahta heykellerle donatılmış bir görüşme odasıydı. İçinde bir meşenin yakılabileceği ya da bir öküzün kızartılabileceği geniş bir ocağı olan yüksek bir şömine, odanın tüm bir duvarını kaplıyor, karşısında günün ışıklarını yumuşakça süzen resimli visraylarıyla kafesli bir pencere yer alıyordu. Şöminenin üstünde antika bir çerçeve içinde yaşlı bir adamın portresi duruyordu. Hemling'e mal edilen bu portre, soyları 14. yüzyıla kadar uzanan kasların atalarından birine ait olmalıydı. Guido Dampierre'le filamanlar, İmparator Rudolf Habsburg'la sözü geçen tarihte savaşmak zorunda kalmışlardı. Bu görüşme odası Kikendo'nun en güzel konutlarından biri olan belediye başkanının evinin bir bölümünü oluşturuyordu. Flaman evkine göre inşa edilmiş ve sivri kemer mimarisinin içerdiği tüm sürprizleri, değişkenlik, renklilik ve keyiflik özelliklerini bünyesinde barındıran bu ev, kentin en çok ilgi uyandıran yapıları arasında sayılıyordu. Ermiş Bruno tarikatına ait bir manastır ya da bir sağır dilsizler evi bile bu konut kadar sessiz olamazdı. Burada gürültü duyulmazdı, yürünmez kayar gibi gidilirdi, konuşulmaz mırıldanılırdı. Bununla beraber kadınlar asla evden eksik olmazlardı. Belediye başkanı Van Tricas'ı saymazsak evde ayrıca karısı Madam Bridget Van Tricas, kızı Suzel Van Tricas ve hizmetçisi Loche yaşamaktaydı. Belediye başkanının kız kardeşi Herman halayı da aralarına katmak yerinde olur. Bu kız kurusu hala yeğeni Suzel'in daha küçük bir kızken kendisine taktığı Tatane adıyla anılmaktaydı. Tüm bu uyumsuzluk, gürültü ve gevezelik unsurlarına karşın, belediye başkanının evi bir çöl kadar sessizdi. Belediye başkanı 50 yaşında ne kilolu ne zayıf, ne kısa ne uzun, ne yaşlı ne genç, ne renkli ne solgun, ne neşeli ne kederli, ne memnun ne sıkıntılı, ne hareketli ne cansız, ne kendini beğenmiş ne alçak gönüllü, ne iyi ne kötü, ne cömert ne cimri ne cesur ne ödlek. Ne fazla, ne eksik, her yönden ölçülü bir insandı. Ama hareketlerinin değişmez yavaşlığını, biraz sarkık çenesini, sürekli kalkık göz kapaklarını, bir bakır levha gibi dümdüz sarı ve tek bir kırışığı bile olmayan alnını, pek belirgin olmayan kaslarını gören bir fizyonomist, belediye başkanının ağırkanlılığın canlı bir örneği olduğunu kesinlikle onaylardı. Asla ne öfke ne coşku, herhangi bir heyecan bu adamın kalp atışlarını hızlandırmamış, yüzünü kızartmamıştı. Göz bebekleri anlık bir öfkenin etkisiyle bile hiçbir zaman küçülmemişti. Her zaman ne çok bol ne çok dar, asla eskitemediği esaslı giysiler giyerdi. Üç kat tabanlı, köşeli ve gümüş tokalı geniş ayakkabılarla gezer, onları kullanma süresinin uzunluğuyla ayakkabıcısını umutsuzluğa sürüklerdi. Başına taktığı koca şapka Flanders'ın kesin olarak Hollanda'dan ayrıldığı döneme aitti. Ve bundan anlaşıldığı gibi bu kutsal başlık 40 yıllık bir geçmişe sahipti. Ama elden ne gelir? Ruh kadar vücudu, vücut kadar giysileri de yıpratan heyecanlardır ve bizim duygusuz, tasasız, ilgisiz, saygıdeğer belediye başkanımız hiçbir şeye karşı coşku duymazdı. Yıpranmaz ve yıpratmazdı. Bu yüzden de Kikendon ve onun sakin insanlarını yönetebilecek doğru insanın kendisi olduğuna inanırdı. Madam Brigitte Van Tricas'la ikinci eşi Van Tricas. Gerçekten kent de Van evi kadar sakinde. Bu gürültü patırtıdan uzak evde belediye başkanı karısının iyi yürekli Madam Brigitte Van 60 yıldır yeryüzünde tattığı derin sükuneti kesinlikle bulamayacağı mezarına kendisinden önce gittiğini gördükten sonra bile İnsan yaşamının en ulaşılmaz sınırlarına varmayı ummaktaydı. Bu durum bir açıklamayı gerektiriyor. Vantrika ailesini Cennet ailesi adıyla anmak yerinde olurdu. Bakın niye? Herkes bu özgün kişinin bıçağının yıprandığı zaman sapını, işe yaramadığı zaman ağzını değiştirmekten ibaret olan ve sürekli yenilenen çifte işlem sayesinde sahibi kadar ünlü ve az aşınır olduğunu bilir. Doğanın da biraz tuhaf bir hoşgörüyle işin içine karıştığı Wantrikas ailesinde uzun bir süredir aynen uygulanan işlem şöyleydi. 1940'tan beri Wantrikas ailesinin dul bir erkek yine kendi ailesine mensup kendisinden genç bir kızla, o da dul kalınca yine aileden ve kendisinden daha genç bir erkekle evlenir. Erkek de dul kalınca ve bu böylece değişmeksizin sürer giderdi. Sırası gelen mekanik bir düzene uygun olarak ölürdü. Saygıdeğer Madame Van Tricasse da ikinci kocasıyla evliydi ve görevlerinde kusur etmeksizin kendisinden 10 yaş genç kocasından önce öbür dünyaya göçmeli ve yeni bir Van Tricas kadınına yol açmalıydı. Saygıdeğer belediye başkanı da aile geleneklerini bozmamak adına bu konuda kesinlikle hassas davranıyordu. Kapıların gıcırdamadığı, Camların titremediği, parkelerin ses çıkartmadığı, şöminelerin gürüldemediği, rüzgar güllerinin dönerken ötmediği, mobilyaların çatırdamadığı, kilitlerin tıkırdamadığı, ev sahiplerinin gölgelerinden daha fazla gürültü yapmadığı, sakin ve sessiz olan bu ev böyleydi işte. Kutsal Harpokrates burayı sessizlik tapınağı olarak seçmişti kesinlikle. 3. Bölüm Komser Pasaf beklenmedik bir gürültüyle nereye girdi? Daha önce size aktardığım danışman ve belediye başkanı arasında geçen ilginç konuşma başladığında saat öğleden sonra 2.45'ti. Van Trikas bir paket tütünün dörtte birini alabilecek koca piposunu yaktığında ise 3.45 ve ancak saat 5.35'te içmeye son verdi. Tüm bu süre içinde konuşmacıların ikisi de tek kelime etmedi. Her zaman bir konuyu açmak istemezmiş gibi davranıp ondan söz eden, çekingen, kararsız bir tavır sergileyen danışman altıya doğru tekrar konuyu açtı. ''Şu halde kararımız hiçbir karar almamak.'' diye cevap verdi belediye başkanı. ''Sonuç olarak haklı olduğunuza inanıyorum Van Trikast.'' Ben de öyle düşünüyorum Niklas. Asayiş komiseri konusunda kendimizi hazır hissettiğimizde bir çözüme varabiliriz. Daha sonra bir aydan önce olmaz o. Hatta bir yıldan önce bile diye karşılık verdi Niklas. Tam bir kibarlık örneği sergileyerek kullandığı mendilini çıkarıp Tam bir saat süren yeni bir sessizlik oluştu. Bu konuşma molasını hiçbir şey, hatta kibarca odada bir tur atmaya gelen, sahibi kadar ağır kanlı olan evin köpeği, terbiyeli lento bile kesintiye uğratamadı. Ağır başlı köpek. Kendi türünün en iyi örneği. Patilerinde küçük tekerlekler olan oyuncak bir köpek gibi, ziyareti boyunca hiç gürültü yapmadı. Sekize doğru loşe, Buzlu camlı antika lambayı getirdikten hemen sonra belediye başkanı danışmana şöyle dedi. Acilen yapıvermemiz gereken başka işimiz yok mu Niklaus? Hayır Van Trikas bildiğim kadarıyla tek bir tane bile yok. Bana Ödenart kapısı küllüsünün yıkılmak üzere olduğu söylenmişti. Doğru diye cevap verdi danışman ve bir gün yoldan geçen birkaç kişiyi ezerse hiç şaşırmam. Oh dedi belediye başkanı. Böyle bir felakete uğramadan önce umarım bu kule konusunda bir karara varırız. Umarım Van Trikas. Çözümlenmesi gereken daha acil sorunlar var. Şüphesiz diye cevap verdi danışman. Deri pazarı sorunu örneğin. Hala yanmaya devam ediyor mu diye sordu belediye başkanı. Hmm, evet üç haftadan beri. Mecliste yanmaya bırakma kararı almamış mıydık? Evet Van Trikas bu sizin önerinizdi. ''Bu yangının üstesinden gelmenin en kesin ve basit yolu bu değil miydi?'' ''Tabii, kuşkusuz. Öyleyse bekliyoruz. Hepsi bu mu?'' ''Evet, hepsi bu.'' diye cevap verdi danışman. Bir yandan önemli bir işi unutup unutmadığından emin olmak istermiş gibi alnını kaşıyordu. ''Ah'' dedi belediye başkanı. ''Aşağı Senjac mahallesini sular altında bırakma tehlikesi yaratan bir su kaçağından söz edildiğini duymadınız mı?'' Doğru diye cevap verdi danışman. Ayrıca bu su kocağının deri pazarının üstünde olmaması da üzüntü verici. Yangının kontrol altına alınmasına yarayabilirdi. Ve bu durum bizi tartışma zahmetinden de kurtarırdı. Ay elden ne gelir Nikluas diye cevap verdi saygıdeğer belediye başkanı. Kazalar kadar mantık dışı bir şey yoktur. Aralarında hiçbir ilişki yok ve ne kadar istenirse istensin birine çözüm bulmak için diğerinden yararlanamıyor işte. Muhatabı ve dostunun Vantrikas'ın bu eşsiz gözleminin tadına varabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekti. Fakat dedi bir zaman sonra danışman Niklaus büyük sorunumuzu konuşmadık daha. Öyle mi? Hangi büyük sorun? Büyük bir sorunumuz mu var diye sordu belediye başkanı. Şüphesiz kentin aydınlatılmasıyla ilgili. Ha evet diye cevap verdi belediye başkanı. Hafızan beni yanıltmıyorsa Doktor Ox'un aydınlatma sorunundan söz etmek istiyorsunuz. Kesinlikle. E peki? İlerliyor Niklaus dedi belediye başkanı. Şimdiden boruların yerleştirilmesine başlandı ve fabrika bütünüyle tamamlandı. Belki de bu işte biraz acele ettik diye karşılık verdi danışmanı başını sallayarak. Belki de dedi belediye başkanı ama özrümüz şu ki Doktor Ox deneyinin bütün masraflarını kendi karşılıyor. Dolayısıyla cebimizden tek kuruş çıkmayacak. Gerçekten de bu bizim özrümüz. Hem sonra çağa ayak uydurmak gerek. Eğer deney başarıya ulaşırsa Ticandon Flandres'ın Oxy adı neydi şu gazla aydınlatılan ilk kent olacak işte. Oksihidrat gazı. Oksihidrat gazı için ileri öyleyse. Bu sırada kapı açıldı ve Loche belediye başkanına yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Danışman Linklaus bunca alınmış karar ve bunca görüşülmüş sorunun ardından iştaha açılan Van Trikast'tan ayrılmak için ayağa kalktı. Sonra gerçekten acil olan Ödenart Kulesi sorunuyla ilgili geçici bir karar alınıp alınmayacağına karar vermek amacıyla ileri gelenler meclisinin oldukça sonraki bir tarihte toplanması için anlaşmaya varıldı. İki saygıdeğer yönetici birbirlerini uğurlayarak sokağa açılan kapıya doğru yöneldiler. Sahanlığa varan danışman Gikendo'nun karanlık sokaklarında kendisine yol göstermesi için küçük bir fener yaktı. Doktor Ox'un aydınlatması henüz bu sokakları ışıtmamıştı. Gece zifiri karanlık ve aylardan Ekim'de kent hafif bir sisle örtülmüştü. Danışman Niklausun gidiş hazırlıkları tam bir çeyrek saati aldı. Çünkü fenerini yaktıktan sonra inek derisiyle eklemlenmiş kocan alınlarını ayağına geçirmek ve koyun derisinden kalın eldivenlerini giymek zorundaydı. Sonra redingotunun kürklü yakasını kaldırdı, şapkasını gözlerinin üstüne indirdi. Karga burunlu ağır şemsiyesini sıkı sıkı tutarak çıkmaya hazırlandı. Efendisine ışık tutan Loçe tam kapının sürgüsünü çekerken dışarıda beklenmedik bir gürültü koptu. Evet, inanılmaz bir şey bir gürültü. 1513'te İspanyolların kaleyi ele geçirmelerinden bu yana kesinlikle duyulmamış gerçek bir gürültü. Korkunç bir gürültü Van Trikas'ın derin uykuya dalmış eski evlerinde yankılandı. O zamana dek hiçbir sert darbeyle karşılaşmamış bu kapıya şiddetle vuruluyordu. Güçlü bir el tarafından kullanılan, budaklı bir sopa olma ihtimali yüksek, zedeleyici bir aletle arka arkaya darbeler iniyordu. Darbelere bağırışlar ve bir çağrı karışıyordu. Açık seçik şu kelimeler duyulmaktaydı. Bayvan Trikaz, Sayın Belediye Başkanı, açın, açın çabuk. Belediye Başkanı ve danışman tamamen sersemlemiş bir halde tek kelime etmeden birbirlerine bakıyorlardı. Bu durum onların düş gücünü aşıyordu. Şatonun 1385'ten beri kullanılmayan emektar kulevrin topu görüşme odasında ateşlenmiş olsaydı, Van Tricas evinin sakinlerini bundan daha fazla aptala çeviremezdi. Aptal kelimesini kullandığım için beni bağışlayın. Cuk oturduğundan kabalığımın kusuruna bakmayın. Bu arada darbeler, bağırışlar ve seslenmeler artıyordu. Loşe soğukkanlılığını takınarak konuşmaya cesaret etti. ''Kim var orada?'' diye sordu. ''Benim ben ben.'' Siz kimsiniz? Komiser Pasaf. Komiser Pasaf, 10 yıldır memurluk kadrosunun kaldırılması düşünülen, sorun olan kişi. Ne oluyordu? Borgonlular 14. yüzyıldaki gibi Kikendon'u ele mi geçirmişlerdi? Ancak böylesine önemli bir olay sükunet ve ağır kanlılıkta belediye başkanından aşağı kalmayan Komiser Pasaf'u buraya kadar getirebilirdi. Vantirikas'ın bir işaretiyle, çünkü saygıdeğer belediye başkanının ağzından bir tek sözcük çıkmıyordu, sürgü çekildi ve kapı açıldı. Komser Pasaf kendini sofaya attı. Fırtına gibiydi. ''Ne oldu komser bey?'' diye sordu. En zor anlarda bile soğukkanlılığını yitirmeyen yiğit kız Loşe. ''Olan şu ki'' diye karşılık verdi Pasaf. Kocaman gözleri gerçek bir telaşı yansıtıyordu. Doktor Ox'un evinden geliyorum bir ziyafet vardı da ve orada Orada dedi danışman Orada bir ağız dalaşına şahit oldum Şöyle ki Sayın Belediye Başkanı Politika konuşuldu Politika diye tekrar etti Vantrikas, Trikas kabartarak Politika diye sözünü sürdürdü Komiser Pasav Ki belki yüz yıldır ki kendi onda yapılmamıştı bu Tabi tartışma büyüdü Avukat Andre ile Doktor Dominik Kendilerini belki de duelloya sürükleyecek şiddetli karşılıklı suçlamalarda bulundular. Duello diye haykırdı danışman. Bir duello ki bir duello. Peki avukat Şut ve doktor Kustos birbirlerine ne dediler? Aynen şöyle. Sayın avukat dedi doktor rakibine. Biraz ileri gidiyorsunuz gibime geliyor ve kullandığınız kelimeleri tartmıyorsunuz. Belediye başkanı ellerini kavuşturdu. Danışman sarardı ve fenerini düşürdü. Komiser kafasını salladı. Ülkenin iki ileri geleni tarafından dile getirilen kesinlikle tahrik edici bir cümle. Bu doktor kustos diye mırıldandı Van Trikas. Kesinlikle tehlikeli bir adam. Gözü dönmüş biri. Gelin beyler. Ve bunun üzerine danışman Niklaus ve komiser belediye başkanı Van Trikas'la birlikte görüşme odasına girdiler. Dördüncü bölüm. Dr. Ox'un birinci sınıf bir fizyolojist ve gözüpek bir deney adamı olduğu nerede ortaya çıkıyor? Doktor Ox gibi garip bir adla anılan bu kişi kim peki? Kesinlikle tuhaf biri. Aynı zamanda gözüpek bir bilgin, çalışmaları tüm Avrupa bilim dünyasınca bilinen ve takdir edilen bir fizyolojist. Fizyolojiyi modern bilimlerin ilk sırasına taşıyan Davyler, Daltonlar, Bostocklar, Godwinler gibi büyük beyinlerin üstün bir rakibi. Doktor Ox topluca ve orta boylu bir adamdı. Yaşına gelince yaşını kestirmek oldukça zordu, uyruğunu da. Zaten bunun pek de önemi yok. Onun Hoffman'ın bir eserinden fırlamış gerçek bir egzantrik, Kendon sakinleriyle taban tabana zıt, sıcakkanlı ve coşkulu garip bir insan olduğunu bilmek yeterli. Kendine ve doktrinlerine sarsılmaz bir güveni vardı. Sürekli gülümseyen yüzü, geniş omuzları, güvenli bakışları... Geniş burun dilikleri, havayı derin derin soluyan büyük ağzıyla başı dik, rahat özgür yürüyüşü insanların hoşuna gidiyordu. Hayat dolu, varoluşunun her alanında dengeli, cıva gibi ve atılgandı. Yerinde duramaz, hızlı hızlı konuşur ve aşırı el kol hareketleriyle ifade ederdi kendini. Bu Doktor Ox tüm bir kentin aydınlatma masraflarını karşılayacak kadar zengin miydi peki? Bunca harcamayı üstlendiğine göre öyle olması gerekiyordu. Bu yersiz soruya verebileceğimiz tek cevap bu. Dr. Ox, Kikendona, 5 ay önce Jideonjin adındaki uzun, kara kuru, zayıf, kibirli ama en az hocası kadar hayat dolu olan asistanıyla birlikte gelmişti. Peki neden Dr. Ox, Kent'in aydınlatılmasına önayak olmuş ve masrafları üstlenmişti? Neden özellikle kendi halinde yaşayıp giden Kikendonluları tüm filamanlar arasından bu filamanları seçmişti? Neden iyi bir aydınlatmanın sağlayacağı yararları onların kentine bahşetmek istiyordu? Bu bahaneyle genellikle hayvanlar üzerinde yapılan deneyler yoluyla bazı büyük fizyolojik deneylere mi girişmek istiyordu? Ne yapmaya çalışıyordu bu tuhaf adam? Bunu bilemiyoruz çünkü Doktor Ox'un kendisine körü körüne itaat eden asistanı Jean dışında sırdaşı yoktu. Hiç olmazsa görünürde Dr. Ox buna büyük ihtiyaç duyan kentin özellikle geceleri diyordu. Zeki bir yaklaşımla komiser Pasaf aydınlatılması işini üstüne almıştı. Böylece aydınlatıcı gaz üretimi amacıyla bir fabrika inşa edilmişti. Gazometreler faaliyete geçmeye hazırdı ve kaldırımların altından geçen sevk boruları kollara ayrılarak kısa bir süre sonra kamu binalarına ve hatta bazı ilerleme yanlılarının özel konutlarına kadar uzanacaktı. Belediye başkanı olmak sıfatıyla Van Trikas, danışman olmak sıfatıyla Niklaus ve bazı diğer ileri gelenler bu modern aydınlatma sisteminin evlerine girmesine izin vermek gerektiğine inanıyorlardı. Eğer okuyucu unutmadıysa Danışman ve belediye başkanı arasında geçen bu uzun konuşma sırasında kentin aydınlatılmasının, taş kömürünün damıtılması sonucu üretilen bildiğimiz sıradan karbonlu hidrojenin yanmasıyla değil, daha yeni ve 20 kat daha fazla parlaklık veren hidrojen ve oksijenin karışımından oluşan oksihidrat gazının kullanılmasıyla sağlanacağı dile getirilmişti. Becerikli bir kimyager ve usta bir fizikçi olan doktor, bu gazı Mösyö Du sodyum-manganat kullanımı üzerine kurulu yöntemini izleyerek değil, kendisinin icat ettiği ve yeni parçalardan oluşan bir pil yardımıyla hafifçe asitleştirilmiş suyu ayrıştırarak büyük miktarlarda ve ucuza üretebiliyordu. Böylece bu iki gazı ayrı ayrı üretmek için ne pahalı maddelere, ne platine, ne karniye, ne yakıta, ne de hassas aletlere ihtiyaç vardı. Elektrik akımı su dolu büyük kapların içinden geçiyor ve sıvı oksijen ve hidrojen olarak kendisini oluşturan iki maddeye ayrışıyordu. Oksijen bir yana, hidrojen eski ortağının iki katı hacimle öbür yana gidiyordu. Her iki gaz ayrı haznelerde toplanmaktaydı. Bu önlemin alınması zorunluydu çünkü karışımları alev alırsa korkunç bir patlama meydana gelirdi. Sonra borular onları ayrı ayrı her türlü patlamayı önlemek amacıyla düzenlenecek çok sayıdaki beklere ulaştıracaktı. İşte o zaman dikkat çekecek kadar parlak, parlaklığı elektrik ışığınınkine ki zaten herkes bilir Kaselman'ın deneylerine göre 100.070 bir mumunkine eşit ne bir eksik ne bir fazla yarışan bir alev görülecekti. Bu yüksek nitelikli bileşik sayesinde Kikendon kentinin görkemli bir aydınlatmaya kavuşacağı kesindi. Ancak daha sonra anlaşılacağı gibi Dr. Ox ve asistanı işin bu kısmıyla pek az ilgileniyordu. Tam da komiser Pasof'un belediye başkanının evine büyük bir tantana kopararak girdiği günün ertesinde Jideon Jean ve Dr. Ox fabrikanın ana binasının zemin katındaki ortak çalışma odalarında konuşuyorlardı. Pekala Jean, pekala diye haykırdı Dr. Ox ellerini ovuşturarak. Dün verdiğimiz ziyafette onları gördünüz. Tutkuların diriliği adına süngersiler ve mercansılar arasında orta yolu seçen şu soğukkanlı, iyi kiken donluları. tartışırkenki davranışları ve sözleriyle birbirlerini kışkırtırken ki hallerini gördünüz. Şimdiden vücutça ve ruhça başkalaşıma uğramışlar. Üstelik her şey yeni başlıyor. Asıl yüksek doz uygulayacağımız zaman görün onları. Gerçekten efendim diye cevap verdi Jean. İşaret parmağının ucuyla sivri burnunu kaşıyarak deney oldukça iyi başladı. Eğer akış musluğunu dikkatlice kapamamış olsaydım ne olurdu bilmiyorum. Şu avukat şutla doktor Kustos'u duydunuz mu diye yeniden süze başladı Doktor Ox. Cümlenin kendisi hiç de kırıcı değildi ama bir ki kendi onluların ağzından çıktığı düşünülürse Homeros'un kahramanlarının kılıç çekmeden önce birbirlerini ettikleri hakaretler dizisi kadar etkiliydi. ''Ah şu filamanlar, bir gün onları ne hale getireceğimizi göreceksiniz. Onlardan nankörler yaratacağız.'' diye karşılık verdi Jean, insan ırkına hak ettiği değeri veren bir adam tavrıyla. ''Adam sende.'' dedi doktor. ''Deneyimiz başarıya ulaşırsa bize minnet duyup duymamalarının ne önemi var?'' Peki ama diye ekledi asistan muzip bir gülümsemeyle. Solunum organlarında böylesi bir uyarı gerçekleştirerek ciğerlerinin işleyişindeki düzeni biraz bozarsak bu durum Kendo'nun bu kibar sakinleri için kaygı verici olmaz mı? Onlar için üzgünüm diye cevap verdi Doktor Ox. Tüm bunlar bilim uğruna yapılıyor. Eğer köpekler ya da kurbağalar diri açımı deneylerini reddetselerdi nasıl karşılardınız bunları? Kurbağa ve köpeklere danışılsaydı bu hayvanların diri açma uygulamalarına bazı itirazları olabilirdi ama Doktor Ox bu konuda çürütülemez bir kanıt bulduğunu düşünüyor olmalıydı. niyetinin ifadesi olarak derinden iç geçirdi. Yine de efendim haklısınız diye cevap verdi Jean inanmış bir tavırla. Bu Kikendon sakinlerinden daha iyisini bulamazdık. Bulamazdık dedi doktor her heceyi tek tek vurgulayarak. Bu kişilerin nabızlarını ölçtünüz mü? Yüz kere. Nabız ortalaması kaç olarak saptandı? Dakikada elli bile değil, anlayın artık bir yüzyıldır arabacıların küfretmediği, birbirlerine sövüp saymadığı, atların huysuzlanmadığı, köpeklerin ısırmadığı, kedilerin tırmalamadığı, kısacası tartışmanın gölgesine bile rastlanmayan bir kent bu. Sulh ceza mahkemelerinin bile tüm bir yıl iş olmadığı için çalışmadığı bir kent. Ne sanatın ne de işin hiç ama hiçbir şeyin coşku yaratmadığı bir kent yıldır hiçbir zaptın tutulmadığı, jandarmaların laf olsun diye ortalıkta dolaştığı bir kent. Uzun sözün kısası, üç yıldır ne bir yumruğun ne de bir tokadın atıldığı bir kent. Bu böyle devam edemez, tüm bunları değiştireceğiz, anlıyorsunuz değil mi üstad? Çok, çok iyi dedi asistan heyecanla. Peki bu kentin havasını tahlil ettiniz mi efendim? Bu konuyu da unutmadım. 79 adet azot ve 29 adet oksijen değişken miktarlarda karbonik asit ve su buharı. Bunlar alışılmış oranlar. İyi doktor iyi diye karşılık verdi asistan. Büyük çaplı ve bizi kesin sonuca götürecek bir deney olacak. Eğer başarırsak diye ekledi doktor Oks. Muzaffer Bey ile dünyayı yeniden kuracağız. Beşinci bölüm Belediye başkanı ve danışman doktor Oks'u nerede ziyaret ediyorlar? Ve sonuç ne oluyor? Danışman Nicklaus ve Belediye Başkanı Vantrikas çok sıkıntılı bir gece geçirmenin ne demek olduğunu sonunda öğrenmiş oldular. Doktor Oksun evinde meydana gelen korkunç olay yüzünden tüm gece gözlerini bile kırpmadılar. Bu olay ne gibi sonuçlar doğuracaktı, hayal bile edemiyorlardı. Alınması gereken bir karar olacak mıydı? Kendileri tarafından temsil edilen belediyenin yetkisini kullanmak zorunda kalacaklar mıydı? Böyle bir skandalın bir daha yaşanmaması için kararname yayınlanacak mıydı? Tüm bu kaygılar gevşek bir mizaca sahip bu adamları allak bullak ediyordu. Böylece ayrılmadan önce kentin iki ileri gelen ismi ertesi gün görüşmek üzere karar aldılar. Ertesi gün akşam yemeğinden önce belediye başkanı Van Trikas danışmanı Niklaus'un evine gitti. Arkadaşını daha sakin buldu. Kendisi de eski dengesine kavuşmuştu. Yeni bir şey var mı diye sordu Van Trikas. Dünden beri yeni bir şey yok diye cevap verdi Niklas. Peki ya doktor Dominik Kustos? Ne onda ne avukat Şut'tan konuşulduğunu duydu. Üç satır tutabilecek ve aktarmanın gereksiz olduğu bir saatlik bir konuşmanın ardından danışman ve belediye başkanı çaktırmadan birkaç aydınlatıcı bilgi alabilmek amacıyla doktor Oksu ziyaret etmeyi kararlaştırdılar. Tüm alışkanlıkların tersine karar alır almaz kentin bu iki ileri geleni görevlerini bir an önce yerine getirmek için harekete geçtiler. Evden ayrıldılar, kentin dışında Odenert kapısının kulesi yıkılmak üzere olan yakınında yer alan Doktor Oksun fabrikasına yöneldiler. Belediye başkanı ve danışman birbirlerinin koluna girmeden saniyede ancak 13 parmak ilerlemelerini sağlayan yavaş ve törensel adımlarla yürüyorlardı. Zaten çok eskilerden beri Kekendon sokaklarında kimsenin koştuğunu görmemiş yurttaşların da olağan yürüyüşü buydu. Ara sıra sakin ve sessiz bir kavşakta, dingin bir sokak köşesinde kentin iki ileri geleni insanları selamlamak üzere duruyorlardı. Merhaba sayın belediye başkanı diyordu biri. Merhaba dostum diye cevap veriyordu Van Trikas. Yeni bir şey var mı sayın danışman diye sordu diğeri. Hiçbir şey yok diye karşılık veriyordu Niklas. Ama kimi şaşkın tavırlardan, kimi sorgulayıcı bakışlardan bir gün önce meydana gelen ağız dalaşının kentte duyulduğunu kestirmek zor değildi. Sadece Van gittiği yöne bakarak Kikendonluların en kas kafalısı bile belediye başkanının bazı önemli girişimlerde bulunacağını anlayabilirdi. Kustos ve Şut olayı tüm zihinleri meşgul ediyordu. Ama birinden ya da ötekinden yana tavır alınamıyor de henüz. Sonuçta bu avukat ve bu doktor saygı duyulan iki kişiydi. Dava vekilleri ve mübaşirlerin yalnızca göstermelik olarak var olduğu bir kentte savunma yapma fırsatını asla elde edememiş olan avukat şun doğal olarak hiçbir zaman dava kaybetmemişti. Doktor Kustos'sa bu saygıdeğer pratisyen hekim meslektaşları gibi her türlü hastalıktan muzdarip hastaları iyileştiriyordu. Tabi ölenler dışında. Maalesef bazı ülkelerin tüm tıp kurumlarında uygulanan üzücü bir gelenek. Odenard kapısında danışman ve belediye başkanı kulenin üstlerine yıkılma tehlikesini düşünerek ihtiyatla açıktan geçip kuleyi dikkatle incelediler. ''Bence yıkılacak'' dedi Van Trikas. ''Bence de'' diye cevap verdi Nikolaus. Payandalarla sağlamlaştırmazsak diye ekledi Vantrikas ama sağlamlaştırmak gerekli mi acaba? İşte sorun burada. Gerçekten de asıl sorun bu diye karşılık verdi Niklaus. Birkaç dakika sonra fabrikanın kapısına ulaştılar. Doktor Ox müsait mi acaba diye sordular. Doktor Ox, Kent'in ileri gelen yetkilileriyle görüşmek için her zaman müsaitti. Dolayısıyla bizimkiler hemen ünlü fizyolojistin odasına alındılar. Kentin iki ileri geleni belki de tam bir saat doktorun gelmesini bekledi. Gerçekten de bu kadar çok beklemiş olabilirler çünkü belediye başkanı da arkadaşı gibi sabırsız görünüyordu. Ki hayatında hiç böyle bir şey hissetmemişti. Doktor Ox nihayet odaya girdi ve ilk iş olarak bu beyleri beklettiği için özür diledi. Ama onaylanacak bir gazometre planı ve onarılacak bir bağlantı kolu söz konusuydu. Neyse ki her şey yolundaydı. Oksijen boruları şimdiden döşenmişti. Bir iki ay içinde Kent görkemli bir aydınlatma ile donanacaktı. Kentin iki ileri geleni doktorun odasına kadar gelen boruların ağızlarını şimdi bile görebilirlerdi. Sonra doktor kendisini belediye başkanı ve danışmanı odasında kabul etme onuruna eriştirinin nedenini öğrenmek istedi. Sizi görmek doktor, sizi görmek diye cevapladı Van Trikas. Uzun zamandır bu zevkten mahrum kalmıştık sevgilikken domuzda. ''Pek fazla dışarı çıkmayız biz. Çıktığımızda da ağır ağır yürüyoruz. Bu düzeni bozacak herhangi bir şey olmazsa ne mutlu.'' Niklas dostuna bakıyordu. Dostu hiçbir zaman bu kadar uzun konuşmamıştı. En azından zaman kaybetmeden ve cümleleri arasında uzun molalar vermeden. Ona öyle geliyordu ki Vantrikas alışılmışın dışında bir konuşkanlık sergiliyordu. Niklas'un kendisi bile konuşmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu.'' Doktor Oksa gelince kurnaz bakışlarla dikkatlice belediye başkanını inceledi. Güzel bir koltuğa rahatça yerleşmeden asla konuşmayan Vantrikas bu defa ayağa kalkmıştı. Mizacıyla taban tabana zıt ne tür bir aşırı coşku sarmıştı içine o anda bilmiyorum. Henüz el kol hareketlerine başlamamış olsa da belli ki yakında o da gerçekleşecekti. Danışman baldırlarını ovuşturuyor, derin derin soluk alıyordu. Bakışları yavaş yavaş bir canlılık kazanmaktaydı. Eğer ihtiyacı olursa, ne olursa olsun sadık dostu belediye başkanını desteklemeye kararlıydı. Van Trikas ayağa kalkmış, birkaç adım atmış, yeniden doktorun karşısındaki yerine dönmüştü. ''Peki kaç ay içinde?'' diye sordu hafifçe vurgulu bir tonda. ''Sizce kaç ay içinde çalışmalarınız sonuçlanır?'' ''Üç ya da dört ay içinde sayın belediye başkanı.'' diye cevap verdi Oksu. ''Üç ya da dört ay, oldukça uzun bir süre.'' dedi Van Trikass. ''Hem de çok uzun.'' diye ekledi yerinde duramayan Niklaus. ''İşlerimizi tamamlayabilmemiz için bu süre bize gerekli.'' diye cevap verdi doktor. ''Ki kendi onular arasından seçmek zorunda kaldığımız işçiler pek eline çabuk değiller.'' Nasıl eli çabuk değiller diye haykırdı belediye başkanı. Bu sözcüğü kişisel bir hakaret gibi algılamıştı. Hayır sayın belediye başkanı dedi doktor üsteleyerek. Fransız bir işçi bir günde sizin on yurttaşınızın yaptığı işi yapar. Biliyorsunuz bunlar katıksız flemanlar. Flemanlar diye haykırdı danışman Niklas. Yumruklarını sıktı. Hangi anlamda bayım bu sözcüğü hangi anlamda kullanıyorsunuz? Aman canım herkesin kullandığı anlamda. ''Kibar bir anlamda'' dedi gülümseyerek cevap verdi doktor. ''Baksanıza bayım'' dedi belediye başkanı. ''Odayı bir uçtan bir uca aşınlayarak bu imalı sözlerden hoşlanmıyorum ki Kendo'nun işçileri dünyanın tüm diğer kentlerinin işçileri kadar değerlidir. Biliyor musunuz? Ne Paris'ten ne de Londra'dan örnek aramanıza gerek yok. Sizi ilgilendiren işçilere gelince bunların uygulamasının çabuklaştırılmasını rica ediyorum sizden.'' Yollarımızın kaldırımları sevk borularınızın yerleştirilmesi amacıyla söküldü ve bu durum trafik için sorun oluşturuyor. Tüccarlar er geç şikayete başlayacak ve ben sorumlu yönetici olarak fazlasıyla haklı gerekçeleri olan bu sistemlere maruz kalmak istemiyorum. Ne yürekli bir belediye başkanı ticaretten trafikten söz ediyordu. Alışık olmadığı bu sözcükler dudaklarını uçuklatmıyor muydu? Ne oluyordu ona böyle? Zaten diye ekledi Niklaus, kent uzun bir süre daha aydınlatmadan yoksun kalamaz. Oysa dedi doktor, sekiz ya da dokuz yüzyıldır yıldır bekleyen bir kent bu. Bu bir gerekçe değil diye cevap verdi belediye başkanı, heceleri vurgulayarak. Başka zamanlar başka yaşam biçimleri. Gelişme devam ediyor ve biz geride kalmak istemiyoruz. Bir aydan önce yollarımızın aydınlatılmasını istiyoruz. Ya da her gecikilen gün için yüklü bir tazminat ödersiniz. Karanlıkta bir kargaşa çıkarsa ne olur düşündünüz mü? Şüphesiz diye haykırdı Niklas bir filamanı tutuşturmak için tek bir kıvılcım yeterli. Filaman alevdir. Sırası gelmişken dedi belediye başkanı dostunun sözünü keserek, Belediye zabıtasının şefi konser Pasaf dün gece sizin salonunuzda bir tartışmanın meydana geldiğini iletti bize. Bunun politik bir tartışma olduğunda yanılıyor muyum yoksa doktor bey? Hayır bu doğru sayın belediye başkanı diye cevap verdi doktor Ox. Peki doktor Dominik Kustos'la avukat Andre Shut arasında bir atışma gerçekleşti mi? Evet sayın danışman ancak birbirlerine karşı kullandıkları ifadeler hiç de kaygı verici değildi. Kaygı verici değil mi diye haykırdı belediye başkanı. Birinin bir diğerine sözlerinin nereye varacağını düşünmediğini söylemesinde kaygı duyulacak bir şey görmüyorsunuz öyle mi? Ama siz hangi çamurdan yoğrulmuşsunuz bayım? Ki kendi onda son derece üzücü sonuçların ortaya çıkması için daha fazlasına ihtiyaç olmadığını bilmiyor musunuz? Fakat bayım siz ya da bir başkası benimle bu şekilde konuşmakta sakınca görmeseydi ve benimle de diye ekledi danışman Niklaus Tehditkar bir tonda bu sözleri söyleyen iki hatırlı zat kollarını kavuşturmuş, saçları diken diken olmuş doktor Oksa diktik bakıyorlardı. Bırakın tek bir hareketini kendilerince ters bir niyet ifade eden bir bakışı bile doktor Oksa saldırmaları için yeterliydi. Ama doktor istifini bozmadı. Her halükarda bayım diye yeniden söze başladı belediye başkanı. Evinizde olup bitenin sorumluluğu size aittir. Ben bu kentin huzurunun teminatıyım ve bu huzurun bozulmasını istemiyorum. Dün yaşanan olaylar bir daha tekrarlanmamalı. Yoksa görevimi yapmak zorunda kalırım bayım. Anladınız mı? Cevap versenize. Bu konuşma sırasında aşırı derecede heyecanlanan belediye başkanının sesi öfkeli bir tonda çıkmaya başlamıştı. Saygıdeğer Vantrikas oldukça kızgındı ve kesinlikle söyledikleri dışarıdan duyulmuş olmalıydı. Nihayet Doktorun kendi kışkırtmalarına cevap vermemesi üzerine öfkeden gözü dönmüş bir halde ''Gelenlik Laos'' dedi ve evi sarsan bir şiddette kapıyı çarparak danışmanı peşi sıra sürükledi. Bu iki saygıdeğer insan kent dışında 20 adım attıktan sonra yavaş yavaş sakinleşti, yürüyüşleri yavaşladı, tavırları değişti, yüzlerindeki ateş söndü, renkleri kırmızıdan tekrar pembeye döndü. Fabrikayı terk ettikten bir çeyrek saat sonra Van Trikas, danışman Niklas'a usulca şöyle diyordu. ''Ne kibar bir adam şu Dr. Ox. Onu her zaman büyük bir zevkle ziyaret edeceğim.'' 6. Bölüm Franz Niklas ve Suzel Van Trikas gelecekle ilgili planlarını nerede yapıyorlar? Dinleyicilerimiz belediye başkanının Mademoiselle Suzel adında bir kızı olduğunu biliyor ama ne kadar zeki olursa olsunlar danışman Niklasun da Monsieur Frans adında bir oğlu olduğunu tahmin edemezlerdi. Diyelim ki tahmin ettiler yine de Fransız Suzel'in nişanlısı olabileceğini düşünmelerine yol açacak hiçbir ipucu yoktu ortada. Hemen eklemeliyim ki bu iki genç insan birbirleri için yaratılmışlardı ve birbirlerini iki kendi onda nasıl sevilirse öyle seviyorlardı. Bu istisnai kentte genç kalplerin çarpmadığını düşünmek yanlış olur. Sadece belli bir yavaşlıkla çarpıyorlardı. Dünyanın tüm diğer kentlerindeki gibi orada da evleniliyordu. Ama uzun bir süre bekledikten sonra bu ürkütücü ilişkilere girmeden önce nişanlılar birbirlerini incelemek istiyorlardı. Ve bunun için gerekli araştırmalar aynı kolejdeki gibi en az 10 yıl sürüyordu. Bu süreden önce onay almak nadirdi. Evet 10 yıl. 10 yıl boyunca birbirlerinin kalplerini fethetmeye çalışıyorlardı. Birine bir yaşam boyu bağlanmak söz konusu olduğunda bu süreye gerçekten uzun denilebilir mi? Mühendis ya da doktor, avukat ya da valilik danışmanı olabilmek için 10 yıl eğitim görülsün de biriyle evlenmek için onunla ilgili gerekli bilgileri edinmek bundan daha az zaman alsın ha? Bu durum kabul edilecek şey değil, olaya denge ya da mantık meselesi olarak bakarsak Kikendonlular araştırmalarını böylesine uzatmakta bizce haklılar. İnsanların başına buyruk yaşadığı ve ateşli olduğu diğer kentlerde birkaç ay içinde gerçekleşen evlilikler görüldüğünde omuz silkmeli ve oğulları koleje kızları ise Kikendon yurduna göndermekte acele etmeli. Yarım yüzyıldır iki yıl içinde gerçekleşen yalnızca bir evlilik görülmüştü ve o da az kalsın bozulacaktı. Franz Niklaus da Susan Waltricas'ı seviyordu. Ancak sessiz sedasız, dingin bir şekilde, sevilen nesneye kavuşmak için önünde on yıl varken nasıl sevilirse işte öyle. Haftada bir kez ve kararlaştırılmış bir saatte Franz Suzel'i alıp Var kıyılarına götürüyordu. Oltasını her zaman yanında getirmeye özen gösteriyordu ve Suzel de o güzelin parmaklarıyla en inanılmaz çiçekleri işlediği kaneviçesini almayı kesinlikle unutmuyordu. Burada Fransızın 22 yaşında yüzünde hafif ayva tüyleri olan ve nihayet sesi bir oktavdan diğerine henüz inmiş genç bir adam olduğunu belirtelim. Suzel ise pembe beyaz bir kızdı. 17 yaşındaydı ve oltayla balık tutmaktan hiç de nefret etmiyordu. Yine de insanı küçük bir tekirle kurnazca mücadele etmek zorunda bırakan bu meşguliyet ona komik geliyordu. Ama Frans yaratılışına uygun bu eğlenceli işi seviyordu. Olunabilecek kadar sabırlı, dalgın bir gözle mantar tıpanın suyun üzerinde oynamasını izlemekten zevk alarak bekliyordu. Ve 6 saatlik bir sürenin ardından ona acıyan çekingen bir tekir kendisini tutmasına izin verince mutlu oluyor ama coşkusunu bastırmayı beceriyordu. O günde iki yavuklu hatta iki nişanlı da diyebiliriz yeşillere bürünmüş kıyıda oturuyorlardı. Berrak var onların birkaç adım altında çaldıyordu. Suzel gevşek gevşek kaneviçesini işliyor. Frans oltasını soldan sağa geçiriyor ve ardından akıntının etkisiyle bu kez sağdan sola kaymasına izin veriyordu. Tekirler suda tıpanın etrafında birbiriyle kesişen oynak halkalar oluştururken olta iğnesi daha altta boşa geziyordu. Ara sıra galiba vuruyor Suzel diyordu Frans gözlerini kıza çevirmeden. Sahi mi Frans diye cevap veriyordu Suzel işini bir süreliğine ihmal ederek bir yandan da heyecanla nişanlısının oltasını gözlüyordu. Değilmiş diye cevap veriyordu Frans küçük bir hareket ettiğini sanmıştım ama yanılmışım. Sonunda yakalanacak Frans diye cevap veriyordu Suzel pürüzsüz ve yumuşak sesiyle. Ama oltayı zamanında çekmeyi unutmayın. Hep birkaç saniye gecikiyorsunuz ve tekir kaçmak için fırsattan yararlanıyor. Oltamı tutmak ister miydiniz Suzel? Seve ve Frans. Öyleyse siz de bana kaneviçenizi verin. Bakalım iğne işinde oltada olduğundan daha becerikli olabilecek miyim? Genç kız titreyen elleriyle oltayı alıyor. Genç adamsa iğneyi kaneviçenin ilmikleri arasında dolaştırıyordu. Ve saatler boyunca böyle usul usul konuşuyorlardı. Mantar suyun üzerinde oynayınca da kalpleri hızlı hızlı çarpmaya başlıyordu. Ah yan yana oturarak nehrin çağaltısını dinledikleri bu güzel saatleri unutmaları mümkün müydü? O gün güneş çoktan ufuk çizgisine yaklaşmış ve Suzel ile Frans'ın tüm ustalıklarına karşın balık oltaya takılmamıştı. Tekirler hiç merhamet göstermemişlerdi, üstelik kendilerine kızamayacak kadar hak bilir olan bu genç insanlarla alay ediyorlardı. ''Başka sefere daha mutlu olacağız Frans'' dedi Suzel, genç balıkçı hala bakir olan olta inesini kökler tahtasına sokarken. ''Umalım ki öyle olsun Suzel'' diye cevap verdi Frans. Sonra yan yana yürüyerek tek bir kelime etmeden önlerinde uzanan gölgeleri kadar sessiz evin yolunu tuttular. Batan güneşin eğik ışınları altında Suzel kendini kocaman görüyordu. Frans ise aynı elinde tuttuğu uzun olta gibi incecik duruyordu. Nihayet belediye başkanı nevine vardılar. Yeşil ot tutamları, parlak kaldırımları çevreliyordu. İyi ki yolunmadan korunmuşlardı. Böylece sokağın üstünde bir örtü gibi duruyor ve ayak seslerinin gürültüsünü emiyorlardı. Kapı açılacağı sırada Frans nişanlısına şöyle bir şey söyleme gereğini hissetti. Biliyorsunuz Süzel büyük gün yaklaşıyor. Yaklaşıyor gerçekten Frans diye cevap verdi genç kız göz kapaklarını indirerek. Evet dedi Frans 5 ya da 6 yıl içinde. Hoşça kal Frans dedi Süzel. Hoşça kal Süzel diye karşılık verdi Frans. Ve kapı kapanınca genç adam düzenli ve sakin adımlarla danışman Linklaus'un evine doğru yolunu tuttu. 7. Bölüm Andanteler Allegrolara ve Allegrolar Vivaçelere nerede dönüşüyor? Avukat Shut ve Dr. Kustos arasındaki tartışmanın yol açtığı heyecan artık yatışmıştı. Olayın arkası gelmedi. Yani Kendo'nun her zamanki uyuşukluğuna tekrar kavuştuğu ve bu açıklanması zor olayın bir anlık bir karışıklıktan başka bir şey olmadığı sanılabilirdi. Bu sırada kentin belli başlı binalarına oksihidrat gazı taşıyacak olan boru sistemi hızla hayata geçiriliyordu. Ana borular ve bağlantıları Kikendon kaldırımlarının altından giderek dört bir yana yayılıyordu. Ancak henüz bekler eksikti. Üretimleri çok ince işçilik gerektirdiği için onları dışarıda yaptırmak zorunlu olmuştu. Doktor Ox koşuşturup duruyordu. Asistanı Jean ve o işçileri sıkıştırarak, Gazometrenin hassas parçalarını tamamlayarak güçlü bir elektrik akımı etkisiyle suyu ayrıştıran devasa pilleri gece gündüz besleyerek sürekli çalışıyorlar, bir saniye bile boşa zaman kaybetmiyorlardı. Evet, boru sistemi tamamlanmamış olsa da doktor gazını şimdiden üretiyordu. Aramızda kalsın bu tuhaf bir durumdu. Ama pek yakında, en azından öyle umut etmek yerinde olurdu, pek yakında aydınlatma sisteminin görkemli yanlarını kentin tiyatro salonunda gözler önüne serecekti Dr. Ox. Kikendo'nun iç ve dış düzenlemesi tüm üslupları çağrıştıran, inan olsun ki güzel bir tiyatro binası vardı. Yarım daire biçiminde kemerli kapıları, sivri kemer biçiminde pencereleri, flamboyant gül bezekleri, ve gösterişli çan kuleleriyle hem Bizans hem Roman hem Gotik hem de Rönesans üslubuna sahipti. Yani kısacası yarı Parthenon, yarı Paris'teki Grand Café'yi andıran tüm tarzların karma bir örneği denebilirdi bu yapı için. Yapımına 1175'te belediye başkanı Ludwig van Trikas zamanında başlandığı ve ancak 1837'de belediye başkanı Natalis van Trikas zamanında tamamlandığı düşünülürse bu durumun pek de şaşırtıcı olmadığı görülür. Yapının inşası 700 yıl sürmüş ve sırayla her çağın mimari uslubuna ayak uydurulmuştu. Ne önemi var? Sonuçta roman tarzı ayakları ve Bizans tarzı tonozlarının oksihidrat gazı aydınlatmasıyla fazla aykırı düşmeyeceği güzel bir yapıydı bu. Gikendon tiyatrosunda her şeyden biraz sergilenmekteydi. Özellikle de opera ve opera komik. Ama bölümlerde öyle değişiklikler söz konusuydu ki besteciler eserlerini tanımakta güçlük çekiyorlardı. Gerçekten de Kikendon'da hiçbir şey hızlı yapılmadığı için tiyatro eserleri de Kikendonluların mizacına uyum sağlamak zorunda kalmıştı. Tiyatronun kapıları her zaman 4'te açılır ve 10'da kapanırdı. Bu 6 saat boyunca iki perdeden daha fazla oyun oynandığı görülmemişti. Şeytan Robert ya da William Tell doğal olarak 3 gecede ancak oynanabiliyordu. Bu başyapıtların yorumunun yavaşlığını varın siz düşünün. Vivaceler adaço misal oyalanıyordu Kükendon tiyatrosunda. Allegrolar bir türlü bitmek bilmiyordu. Diğer hiçbir ülkede bir dörtlük notalar iki tam nota değerinde değildi. Kükendonluların beğenisine ayak uyduran en hızlı rulatlar bir ilahi gibi uzayıp gidiyordu. Dermansız tremolaları... Dilettantilerin kulaklarını tırmalamamak için iyice yavaşlıyor, uzadıkça usuyordu. Bir örnekle özetlemek gerekirse oyuncu canla başla oynasa bile Figaro'nun hızlı temposu Sevil Berberi'nin birinci perdesinin girişinde metronomda 33'ü gösteriyor ve 58 dakika sürüyordu. Tabii ki dışarıdan gelen sanatçılar bu usule uymak zorundaydılar ama iyi ücret aldıklarından hiç şikayet etmiyor ve allegro'larda dakikada 8 ölçüden fazla vuruş yapmayan orkestra şefinin yayınına sadakatle ayak uyduruyorlardı. Üstelik Kikendon seyircilerini yormadan onları kendilerine hayran bırakan bu sanatçılar ne alkış alıyorlardı ama. Bütün eller çok ağır bir tempoda birbirine vuruyor ve gazeteler bu haberi çılgın alkışlar diye veriyordu. Bir hatta iki kere şaşkınlıktan dona kalan salon bravo sesleriyle yıkılmadıysa bunun nedeni 12. yüzyılda müteahhitlerin çimento ve taştan çalmıyor olmasıydı. Zaten tiyatro filamanların bu coşkusunu daha da körüklememek için perdelerini haftada bir kere açıyordu. Bu da sanatçılara rolleri üzerinde çokça kafa yorma, seyircilere de tiyatro sanatının başyapıtlarının tüm güzelliklerini daha uzun bir süre içlerine sindirme fırsatı veriyordu. Uzun zamandır işler böylece sürüp gidiyordu. Yabancı sanatçılar başka sahnelerde yaşadıkları yorgunlukları üstlerinden atıp dinlenmek istediklerinde Kikendon Tiyatrosu'nun yöneticisiyle bir anlaşma imzalamayı adet edinmişlerdi ve hiçbir şey bu köklü gelenekleri değiştireceğe benzemiyordu. Ta ki Şut Kustos sorunundan 15 gün sonra beklenmedik bir olayın halk arasında yeni bir kargaşa yaratmasına kadar... Günlerden cumartesiydi, yani opera günü. Tahmin edileceği gibi yeni aydınlatmanın açılışı söz konusu değildi henüz. Hayır, borular salona kadar gelmişti ama daha önce belirtilen nedenden ötürü bekler hala yetiştirilememişti. Avizenin mumları tiyatroyu dolduran çok sayıdaki seyirciyi her zamanki yumuşak ışıklarıyla aydınlatıyordu. Kapılar öğleden sonra saat birde halka açılmış, saat dörtte salon yarı yarıya dolmuştu. Eşselci Jose'nin meydanın ucundaki dükkanının önüne kadar uzanan bir kuyruk oluşmuştu. Bu sabırsızlık iyi bir gösteri olacağı duygusunu uyandırıyordu. ''Bu gece tiyatroya gidecek misiniz?'' diye sordu sabah danışman belediye başkanına. ''Kaçırır mıyım?'' diye cevap verdi Van Trikas. ''Ve Madame Van Trikas'ı, kızımı Suzeli ve sevgili dadımızı da götüreceğim. Hepsi de kaliteli müziğe bayılırlar.'' ''Mademoiselle Suzeli de gelecek mi?'' diye sordu danışman. ''Şüphesiz Niklaus.'' ''Öyleyse oğlun Frans kuyruğun en önlerinden birinde olacak.'' dedi Niklaus. ''Yaman bir oğlan şu Niklaus diye karşılık verdi. Bilgitçe belediye başkanı. Çabuk ateşlenen biri. Bu genç adama göz kulak olmak gerek.'' ''Seviyor Van Trikasse. Sizin güzeller güzeli suzelinizi seviyor. İyi ya Niklaus onunla evlenecek işte. Bu evliliğin gerçekleşmesine karar verdiğimize göre daha ne isteyebilir?'' ''Hiçbir şey istemiyor Van Trikas, hiçbir şey istemiyor sevgili çocuk ama daha fazla konuşmak istemiyorum, bilet alan sonuncu kişi olmayacaktır.'' ''Ah tez canlı ve ateşli gençlik'' diye sözünü sürdürdü belediye başkanı. Geçmişine gülümseyerek ''Biz de böyleydik, değerli danışmanım biz de sevdik, zamanında biz de kuyruklara girdik, akşama görüşmek üzere öyleyse. Bu arada bu Fiora Vanti, büyük bir sanatçı biliyor musunuz? Kentimizde öyle bir karşılandı ki.'' Uzun süre Kikendon'da aldığı alkışları unutamayacaktır. Söz konusu olan virtözlük yeteneği, mükemmel tekniği ve sıcacık sesiyle kent müziklerinde gerçek bir coşku yaratan ünlü tenordu. Üç haftadır operada büyük başarılar elde etmişti Fioravanti. Kikendonluların beğenisine uygun bir tarzda yorumlanan birinci perde sayesinde ayın ilk haftasının suaresinde salon tümüyle dolmuştu. Bitmez tükenmez andantelerle uzayan ikinci haftanın suaresinde de şarkıcı uzun uzun alkışlanmıştı. Meğer birim başyapıtının üçüncü perdesinde başarı daha da büyüktü. Şimdi sıra dördüncü perdedeydi ama o gece gerçekleşecek olan bu dördüncü perde sabırsız bir seyirci grubu önünde oynanacaktı. Ah Rol ve Valentin'in bu düeti olabildiğince yanık bir havayla söyleyen iki sesli bu aşk şarkısı hepsi de yavaşça özet halinde sonu gelmez bir biçimde yorumlanan Crescendoların, stregendoların, prestoların yer aldığı bu stretto. Aman Allah'ım ne ihtişam. Bu nedenle saat dörtte salon yükünü almış, localar, ön sıralar ve partlar dolup taşmıştı. Belediye Başkanı Van Trikas, Matmazel Van Trikas, Madam Van Trikas ve elma yeşili şapkasıyla sevgili dadıları sahne önünde yerlerini almışlardı. Danışman Niklaus ve ailesi de Aşık Fransız'ı unutmamak gerek onlardan fazla uzakta değildi. Ayrıca Doktor Kustos'un, Avukat Shut'un, Başyargıç Honor Santex'in, sigorta şirketi yöneticisi Norberton Alman müziği tutkunu ve kendisi de biraz vürtüöz olan büyük bankacı Kohler'in, akademinin yöneticisi Jerome'un, asayiş komiserinin ve dinleyicinin sabrını taşırmadan atlarını sıralamamızın mümkün olmadığı daha birçok kent ileri geleninin de aileleri oradaydı. Genellikle perdenin açılmasını beklerken Kiken Donlular sessiz olurlardı. Kimi gazetesini okur, kimi alçak sesle konuşur, kimi gürültüsüzce ve acele etmeden yerine geçer, kimi koridorları süsleyen güzel ayrıntıları yarı kısık gözle incelerdi. Ama o akşam perde açılmadan önce dikkatli biri salonda alışılmadık bir hareketliliğin hüküm sürdüğünü görebilirdi. Asla kımıldamayan insanların kımıldadığı görülüyor, hanımların yelpazeleri anormal bir hızla hareket ediyordu. Tüm bu insanlar sanki daha canlı bir hava içindeydiler. Derin derin nefes alıyorlardı. Benzetmek gerekirse neredeyse avizenin salona alışılmadık bir parıltı yayan aleviyle eşit parlaklıkta bazı bakışlar göze çarpıyordu. Gerçekten de aydınlatmada hiçbir artırma olmamasına rağmen salonda görüş daha netti. Ah bir de Doktor Oksun yeni aygıtları faaliyete geçseydi ama henüz faaliyette değildiler. Nihayet orkestra eksiksiz olarak yerini aldı. Başkeman meslektaşlarına basit bir la sesi vermek için nota sehbaları arasında gezindi. Telli çalgılar, üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar aralarında uyum sağladılar. Artık orkestra şefi başlama komutunu vermek için yalnızca zilin sesini bekliyordu. Zil çaldı. Dördüncü perde başlıyor. Giriş allegrosu anlaşıldığı üzere... Ünlü meğer biri yerinden sıçratacak ve iki kendi onu sanatseverlere hayran bırakacak görkemli bir yavaşlıkla çalındı. Ancak kısa bir süre sonra orkestra şefi icralarını yönetemediğini hissetti. Her zaman son derece uysal ve sakin olan bu insanları zapt etmekte zorluk çekiyordu. Üflemeli çalgılar bölümleri giderek hızlandırma eğilimindeydiler. Ve ciddi bir biçimde frenlemeleri gerekiyordu. Aksi takdirde telli çalgıların önüne geçeceklerdi. Bu da uyum açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilirdi. Üflemeli çalgıların en kalın sesinde çok terbiyeli bir genç olan eczacı Jose'nin oğlu bile bu havaya kaptırmıştı kendini. Bu sırada Valentin resitatifi başladı. ''Yalnızım evimde.'' Ama acele ediyordu. Orkestra şefi ve müzisyenler belki de farkında olmadan 18'likte olması gerektiği gibi yavaş alınması gereken onu izliyorlardı. Rol dipteki kapıda göründüğünde Valentin'in ona doğru yöneldiği anla onu yandaki odaya sakladığı an arasında 15 dakika bile geçmemişti. Oysa ki daha önceleri ki kendin tiyatro geleneğine göre 37 ölçülük bu rezitatif tamı tamına 37 dakika sürerdi. Sembiris, Nevers, Karners, Katolik derebeyleri belki de biraz çabuk sahneye geldiler. Besteciye göre bu partisyon Allegro olmalıydı. Orkestra ve derebeyleri Allegro'da başarılıydılar ama pomposo için öyle bir şey söylemek mümkün değildi. Parçanın bütününde komplonun ve hançerlerin kutsanışının ustaca ele alındığı eserde Allegro'yu kuralına uyarak yavaşlatmadan icra ediyorlardı. Şarkıcı ve müzisyenler ateş gibiydiler. Orkestra şefi onları engellemeyi düşünmüyordu artık. Zaten seyircilerin de böyle bir talebi yoktu. Tersine onların da kendilerini bu akışa kaptırdığı, salonda bir hareketlilik yaşandığı ve bu hareketliliği onların ruhlarındaki özlemlere cevap verdiği hissediliyordu. Hortlayan kargaşadan, tanrı tanımaz bir savaştan ister miydiniz benim gibi kurtarmak bu ülkeyi? Söz veriliyor, ant içiliyor. Nevers, ataları arasında askerlerin olduğunu ama tek bir katilin bile bulunmadığını ileri sürmek ve bunu şarkıyla dile getirmek için ancak zaman buluyor ve tutuklanıyor. Zabıtalar ve eşövenler hemen koşup gelerek hepsini bir anda cezalandırmak üzere ant içiyorlar. bir Katolikleri intikam almaya çağıran, Resitatifi gerçek bir iki dörtlük gibi icra ediyor. Üç keşiş ellerinde sepetler, başlarında beyaz örtüler, yavaşça ilerlemelerini öngören sahne mizansenini göz ardı ederek Nevers'in evinin kapısından hızla çıkıyorlar. Tüm katılımcılar kılıç ve hançerlerini çeker çekmez üç keşiş onları kutsuyor. Sopranolar, tenorlar, baslar, yaman haykırışlarıyla Allegro Furiosa'ya girişiyor ve dramatik bir 6-8'liyi kadril bir 6-8'liye dönüştürüyorlar. Sonra da bağırtılar eşliğinde sahneyi terk ediyorlar. Gece yarısı, çıt yok, Tanrı öyle istiyor, evet gece yarısı. Aynı anda seyirciler ayağa kalkıyor. Localarda, balkonda büyük bir hareketlilik var. Başta belediye başkanı Van Trikas olmak üzere tüm seyirciler komploculara katılmak ve dini görüşlerini paylaştıkları halde onları yok etmek amacıyla sahneye fırlamak ister gibiler. Alkışlıyor, oyuncuları tekrar sahneye çağırıyor ve sevinç çığlıkları atıyorlar. Dadı coşkulu bir şekilde elma yeşili şapkasını sallıyor. Salonun ışıkları güçlü bir parlaklık yayıyor. Rol örtüyü yavaşça kaldırmak yerine gösterişli bir hareketle yırtıyor ve Valentin'le karşı karşıya geliyorlar. Nihayet işte büyük düet ve Allegro Vivace tarzında sürüyor. Rol Valentin'in sorularını beklemiyor ve Valentin de rolun cevaplarını. Hayranlık verici geçiş. Tehlike yakında ve zaman uçup gidiyor. Bazı komplocuları dans ettirmesiyle Offenbach'a ün kazandıran şu iki dörtlükten biri haline geliyor. Andante Amoroso, söyledin, evet seviyorsun beni. Bir vivaçe furiosa'dan farklı değil artık. Ve violonsel ustanın partisyonunda belirttiğinin tersine şarkıcının sesindeki iniş çıkışlara hiç de ayak uydurma kaygısı taşımıyor. Rol boşuna haykırıyor. Yine konuş ve sürdür kalbimdeki şu tarifsiz uykuyu. Valentin sürdüremiyor, sanki alışılmadık bir ateş onu kavuruyor. Sileri ve utleri Porte'nin üstünde korkunç bir gürlemeyle çıkıyor. Rol çırpınıyor, el kol hareketleri yapıyor tutuşmuş bir halde. Gözetleme kulesinin çanı duyuluyor. Öyle bir çınlama ki ne de sabırsız bir çan sesi. Çalan kişi belli ki kendini daha fazla tutamıyor. Şiddet konusunda orkestranın kudurganlığıyla yarışan korkunç bir alarm çanı bu. Nihayet bu göz kamaştırıcı perdeyi sonlandıracak stretto. Artık ne aşk ne esriklik var. Pişmanlıklar içimi yakar. Ki besteci Allegro olarak belirttiği halde zincirlerinden boşanmış bir prestisimo haline dönüşüyor. Sanki bir ekspres tren geçmiş gibi gözetleme kulesinin çanı yeniden çalıyor. Valentin kendinden geçiyor, rol pencereye doğru koşuyor. Vakit dolmuştu. Tümüyle kendinden geçmiş olan orkestra devam edemeyecekti artık. Şefin bageti suflörün nota sehpası üzerinde kırılmış bir haldeydi kemanların telleri kopmuş, sapları eğilmişti. Tüm bu çılgınlık sırasında kudümcü kudümlerini patlatmış, kontrubasçı çınlayan aletinin üstüne tünemişti. Baş klarnet enstrümanının dilini yutmuş, ikinci oba obaasının dilini çiğnemekteydi. Trombonun sürgü kolu eğrilmişti ve nihayet zavallı kornocu, kornosunun geniş ağzına iyice soktuğu elini bir türlü çıkaramıyordu. Seyircilere gelince... Coşmuş, soluk soluğa kalmış seyirciler bağırıyor, el kol hareketleri yapıyorlardı. İçten gelen bir yangınla tutuşmuş gibi tüm yüzler kırmızıydı. Kadınlar mantosuz, erkekler şapkasız, insanlar koşturuyor, çıkmak için acele ediyorlardı. Koridorda itişiyor, kapılarda birbirlerini eziyor, tartışıyor, dövüşüyorlardı. Otorite diye bir şey kalmamıştı artık. Ne de belediye başkanı olma ayrıcalığı. Bu korkunç taşkınlık karşısında herkes eşitti. Birkaç dakika sonra sokağa çıkan herkes eski yönetine kavuşarak kafasında yalnızca biraz önce hissetmiş olduklarının bulanık anısıyla sessiz sedasız evine döndü. Eskiden 6 saat süren dördüncü perde bu akşam 4.30'da başlamış ve 5'e 12 kala sona ermişti. Yani sadece 18 dakika sürmüştü. 8. Bölüm Eski ve görkemli Alman valsı nerede kasırgaya dönüşüyor? Her ne kadar seyirciler tiyatrodan çıktıktan sonra eski sükunetlerine kavuşmuş, yalnızca geçici bir tür sersemlik duygusuyla sessizce evlerine dönmüş olsalar da, olağanüstü bu coşku Selin'den oldukça etkilendikleri için tükenmiş, bitmiş ve sanki yemekte aşırıya kaçmış gibi büyük bir ağırlıkla kendilerini yatağa attılar. Ertesi gün her biri bir önceki gün yaşananları yeniden anımsadı. Gerçekten de biri dalaş sırasında şapkasını kaybetmiş, Diğerinin giysisi o kargaşada yırtılmıştı. Beriki kıymetli zarif ayakkabısından öteki özel günlerde giydiği mantosundan olmuştu. Belleklerine yeniden kavuşan bu kibar burjuvalar bu kez de atlandırılamayan taşkınlıkları yüzünden büyük bir utanca kapıldılar. Sanki onlar bir sefahat aleminin kendinden geçmiş kahramanlarıydı. Bu konu üzerinde konuşmuyorlar hatta düşünmek bile istemiyorlardı. Fakat yine de kentin en allak bullak olan kişisi belediye başkanı Van kastı. Ertesi sabah uyandığında Peruk'unu bulamadı. Loşe her tarafı aradı ama nafile. Peruk savaş alanında kalmıştı. Kentin yeminli borazancısı Jean Misrol kanalıyla bu durum kente duyurulabilir ve yardım istenebilirdi. Ama hayır, madem kentin baş yöneticisi olma onuruna sahipti, bu şekilde kendini dile düşürmektense bu peruk olayının üstünü örtmek daha yerinde olurdu. Saygıdeğer Van Trikas bitkin düşmüş, kafası kazan gibi olmuş, yorgunluktan dili dönmez, içi yanar bir halde örtülerinin altında yatarken böyle düşünüyordu. Kalkmak hiç içinden gelmiyordu ama beyni belki de 40 yıldır çalışmadığı kadar hızlı çalışıyordu bu sabah. Açıklanması zor bu gelişmelerin nedenini kafasında evirip çeviriyordu saygıdeğer yönetici. Doktor Oksun gecesinde meydana gelen olaylarla paralellik kuruyordu. En güvenilir yurttaşlarının kişiliğinde iki kez ortaya çıkan bu tuhaf taşkınlık halinin gerekçelerini arıyordu. Peki ama neler oluyor diye soruyordu kendi kendine. Hangi baştan çıkarıcı duygunun esiri oldu benim sakin Kikendon kentim? Deliriyor muyuz yoksa acaba kenti büyük bir hastaneye mi dönüştürmek gerekecek? Çünkü dün danışmanlar, hakimler, avukatlar, doktorlar, akademisyenler, tüm ileri gelenler oradaydık. Ve hafızam beni yanıltmıyorsa bu korkunç çılgınlık nöbetinden hepimiz payımızı aldık. Peki bu cehennemi müzikte ne vardı? Bu çok garip. Üstelik böylesi bir taşkınlığa sebebiyet verecek ne bir şey yedim ne de içtim. Hayır, dün akşam bir dilim çok pişmiş dana eti, birkaç kaşık dolusu şekerli ıspanak, çırpılmış yumurta beyazı yedim ve saf su katılmış iki küçük bardakta da bira içtim. Bunlar başıma vurmuş olamaz. Hayır, açıklayamadığım bir şeyler var ve madem ki yurttaşlarımın davranışlarından sorumluyum, bir soruşturma başlatacağım. Ama belediye meclisinin aldığı soruşturma kararı hiçbir sonuç vermedi. Olayların ne olduğu açıkça ortada olsa da nedenleri yüksek görevlilerin kavrayışını aşıyordu. Zaten ruhlar yeniden sükuna kavuşmuş ve bu sükunla birlikte taşkınlık unutulmaya yüz tutmuştu. Yerel gazeteler bu konuda yazmaktan bile kaçınıyor ve Memorial de Kikindon'da yayınlanan temsille ilgili bir haberde de tüm bir salona egemen olan taşkınlığa hiçbir şekilde değinilmiyordu. Bununla birlikte kent alışılmış soğukkanlılığına kavuşsa da, görünüşte yeniden eski filaman ruhuna bürünse de, sakinlerinin karakter ve mizaçlarında, Gitgide bir değişim hissediliyordu. Gerçekten de Doktor Dominik Kustos'un dile getirdiği gibi vücutlarında sinir sisteminin yeni oluşmaya başladığı söylenebilirdi. Şu bununla birlikteyi bir açıklayalım. Kesinliği kabul edilmiş bu değişim sadece bazı koşullarda meydana geliyordu. Kichen'de kentin sokaklarında, meydanlarda, walker'ısında soylu bir tavırla yürürken eskiden oldukları gibi sistemli ve soğuk görünüşlü iyi insanlardı yine. Aynı şekilde evlerinde de durum böyleydi. Kah il işi, kah kafa işi olsun, hiçbir şey yapmaz, fazla düşünmezlerdi. Özel yaşamları vaktiyle olduğu gibi sessiz, durgun ve bitkiseldi. Eşler arasında hiçbir tartışma, hiçbir sitem söz konusu olmadığı gibi, kalp hareketlerinde hiçbir hızlanma, beyinlerinde de hiçbir uyarı gözlenmemekteydi. Nabız ortalaması tıpkı iyi günlerdeki gibi dakikada 50-52 civarındaydı. Ancak dönemin en yetenekli fizyologistlerini bile yanıltan kesinlikle anlaşılmaz durum şuydu ki özel yaşamlarında hiçbir değişiklik göstermeyen Kikendon sakinleri nasıl oluyordu da toplumsal yaşamda bireyler arasındaki birebir ilişkiler söz konusu olduğunda tam tersi bir tutumla dikkat çekici bir değişime uğruyorlardı? Bir kamu binasında bir araya gelmek mi? İşte o zaman komiser Pasof'un deyişiyle işler hiç de iyi gitmiyordu. Borsa'da, belediye sarayında, akademinin, amfiteyatrında, bilim adamlarının toplantılarında ve meclis oturumlarında bir tür diriliş yaşanıyor, kısa sürede tuhaf bir galeyan duygusu katılımcıları sarıyordu. Birinci saatin bitiminde ilişkiler tavsıyor iki saat sonra ise tartışma kavgaya dönüşüyordu. Kafalar atıyor, iş kişilik sorunu haline geliyordu. Kilisede bile vaat sırasında kürsüde çırpınıp duran ve her zamankinden daha sert tavırlar içinde olan papaz Van Stabel'i soğukkanlı kalarak dinlemek imkansızlaşıyordu inananlar için. Olayların bu şekilde gelişmesi Doktor Kustos ve Avukat Schutt arasında gerçekleşenden daha kötü yeni tartışmalara yol açıyordu. Bu tartışmalar yetkililerin müdahalesini gerektirmiyorsa bu durum kavgaya karışanların evlerine döndüklerinde tekrar sükuna kavuşmalarından ve karşı tarafa ettikleri ya da maruz kaldıkları hakaretleri unutup gitmelerinden kaynaklanıyordu. Üstelik bu özellik başlarına gelenleri tanımlamakta kesinlikle yetersiz kalan bu insanların dikkatini bile çekmiyordu. Kentte tek bir kişi yani meclisin 30 yıldır memurluk kadrosunu iptal etmeyi düşündüğü asayiş komiseri Michel Pasauf özel yaşamda asla görülmeyen galeyan halinin kamu binalarında bir araya gelindiğinde ortaya çıktığını saptamıştı. Kaygı içinde bu taşkınlık burjuvaların evlerine kadar gider ve bu salgın, kullandığı kelime buydu, kentin sokaklarına yayılırsa ne olur diye düşünüyordu. Bu durumda ne hakaretler unutulur ne sükun kalır ne de taşkınlık kesintiye uğrardı. Bunun yerine ki kendi onuları kaçınılmaz bir biçimde birbirine düşürecek sürekli bir tutuşma hali oluşurdu. O zaman neler olur diye soruyordu kendi kendine komiser dehşet içinde. Bu vahşi şiddeti nasıl durdurmalı? Kamçılanan bu taşkınlığın önü nasıl alınmalı? Böyle bir durumda asayiş komiseri kadrosu bir arpalık olmaktan çıkar ve meclis benim maaşımı iki katına çıkarmak zorunda kalır. Yeter ki ben de kendimi tutuklanmak zorunda bırakmayayım. Kamu düzenini bozma ve yok sayma suçundan. Nitekim çok haklı gerekçeleri olan bu kaygılar gerçeğe dönüşmeye başladı. Hastalık borsadan, kiliseden, tiyatrodan, belediyeden, akademiden ve pazardan yurttaşların evlerine sıçradı. Üstelik korkunç ve... Tiyatro temsilinin üstünden 15 gün bile geçmemişti daha. Salgının ilk belirtileri bankacı Kolert'in evinden ortaya çıktı. Bu zengin adam kentin ileri gelenleri için bir balo ya da en azından danslı bir gece düzenliyordu. Birkaç ay önce 30 bin franklık bir istikraz tahvili çıkarmış ve bunun dörtte üçünü satmıştı. Bu mali başarısını kutlamak amacıyla da salonlarını hemşerilerine açarak onları evinde ağırlıyordu. Genellikle bira ve şerbet tüketilen sorunlardan uzak ve sakin bu filaman şölenlerinin nasıl geçtiği herkesce bilinir. Havalar, ürün durumu, bahçelerin güzelliği, başta laleler olmak üzere çiçeklerin bakımı üzerine birkaç konuşma, zaman zaman ölçülü ve yavaş bir dans, bazen de bir vals ama dakikada bir buçuk turdan fazlasını kaldıramayan ve dansçıların kollarının izin verdiği ölçüde birbirinden uzakta durduğu, şu Alman valislerinden biri. Ki kendi onun yüksek sosyetesinin katıldığı bu baloların genel görünümü işte böyleydi. Dört zamanlı hale getirildikten sonra Polka da ortama uyum sağlamak için epey çaba gösterdi. Ama ölçü ne kadar yavaş olursa olsun dansçılar hep orkestranın gerisinde kalıyorlardı. Bu yüzden ondan vazgeçmek zorunda kalındı. Genç kızların ve genç erkeklerin erdemli ve ölçülü bir şekilde eğlendikleri bu sakin toplantılar... Şimdiye kadar asla üzücü bir skandala yol açmamıştı. Öyleyse bu akşam bankacı Kolert'in evinde neden şerbetler baş döndürücü şaraplara, köpüren şampanyalara, insanı tutuşturan pançlara dönüşür gibiydiler? Eğlencenin ortasına doğru niçin tuhaf bir tür sarhoşluk tüm davetlileri esir aldı? Mone neden bir İtalyan halk dansına dönüştü? Neden orkestranın müzisyenleri tempoyu artırdılar? Niçin mumlar aynı tiyatro binasında olduğu gibi etrafa alışılmadık bir parlaklık yaydılar? Bankacının salonlarını nasıl bir elektrik akımı kaplamıştı? Evvelce öylesine ciddi, öylesine resmi, öylesine soylu ve seçkin bir dans olan pastörel sırasında çiftlerin birbirlerine yaklaşması, ellerin çırpınış içinde sıkıca birleşmesi, yalnız kavalyelerin düşünülmeden atılmış birkaç adımla kendilerini göstermesi nereden kaynaklanıyordu? Eyvah, tüm bu çözümsüz sorulara hangi Odupüs cevap verebilirdi? Orada bulunan komiser Pasaf, fırtınanın yaklaştığını açık seçik görüyor ama olaylara müdahale edemiyor, onlardan kaçamıyor ve bir sarhoşluk halinin beynine hükmettiğini hissediyordu. Fizyolojik ve duygusal açıdan tüm dürtüleri giderek artmaktaydı. Birçok kez tatlıların üstüne atıldığı ve uzun bir diyetten çıkmışçasına tepsileri silip süpürdüğü görüldü. Bu arada balodaki hareketlilik giderek artıyordu. Vok bir uğultu, bir uzun hırıltılar çıkıyordu tüm göğüslerden. Dans ediliyor, gerçekten dans ediliyordu. Ayaklar kendinden geçercesine sallanıyordu. Yüzler sinek kapanotu gibi kıpkırmızı kesilmişti. Gözler tıpkı kızıl yakutlar gibi parlıyordu. Coşku durumu en üst düzeye varmıştı. Ve sıra... Fresh Schuss valsine geldiğinde öylesine Alman ve öylesine yavaş bir vals. Çalgılar tarafından çılgın bir tempo ile çalınmaya başlanınca artık bir vals olmaktan çıkıp gemlenemez bir kasırga baş döndürücü bir devinim tutuşmuş bir odun parçasıyla tempo tutan şeytana tapanlara yaraşır bir fır haline halini aldı derken geri dönülemez, durdurulamaz bir koşu, cehennemi bir hız bir saat süresince zenginlik içinde yüzen evin odalarında, salonlarında, sofalarında, merdivenlerinde, her yerinde. Genç erkekleri, genç kızları, babaları, anneleri, her yaştan, her kilodan, her cinsiyetten insanı, büyük bankacıları, Madam Colartı ve danışmanları ve yüksek görevlileri ve baş yargıcı Venclauso ve Madam Wantrıkası ve Belediye Başkanı Wantrikası ve hatta daha sonra bu sarhoşluk gecesindeki vâiz eşinin kim olduğunu hatırlamayı asla başaramayacak olan komiser Pasofu bile gizleri içine sürükledi. Ama o komiser Pasofu hiç unutmadı. O günden sonra rüyalarında sık sık kendisine tutkulu bir kucaklaşışla sarılan ateşli komiseri gördü ve o sevgili dadıdan başkası değildi. 9. bölüm Doktor Ox ve asistanı birkaç kelimeyle sınırlı konuşmalarını nerede yapıyorlar? Peki alerji. Evet üstat, her şey hazır. Boruların yerleştirilmesine işlemine başlamış durumdayız. Nihayet şimdi kent halkı üzerinde büyük çaplı bir çalışma başlatabiliriz. 10. bölüm. Salgının tüm kenti etkisi altına aldığı hangi olayla açığa çıkıyor ve nasıl bir sonuca yol açıyor? Sonraki aylar boyunca kötülük bulutları dağılmak üzere şöyle dursun daha da yayıldı. Salgın evlerden sokaklara taştı. Kikendon kenti artık tanınmaz bir haldeydi. Şimdiye kadar gözlemlenen olaylardan daha da tuhafı sadece hayvanlar aleminin değil bitkiler aleminin de bu etki alanından kurtulamamasıydı. Olayların doğal akışına bağlı olarak salgın hastalıkların belli bir özelliği vardır. İnsanlara bulaşanlar hayvanları, hayvanlara bulaşanlarsa bitkileri etkilemez. Ne bir atın çiçek hastalığına ne de bir insanın sığır ve bağısına yakalandığı görülmüştür. Ve koyunlar da patateslerin hastalığına tutulmazlar. Ama burada tüm doğa kanunları ters yüz olmuş gibiydi. Yalnızca Kikenon sakinlerinin karakterleri, huyları ve düşünceleri değişmekle kalmamıştı. Evcil hayvanlar da köpeğinden kedisine, sığırından atına, eşeğinden keçisine... Sanki her zamanki ortamları farklılaşmışçasına bu salgının etkisindeydiler. Bitkiler bile deyim yerinde ise özgürleşiyorlardı. Gerçekten de bahçelerde, bostanlarda, meyveliklerde oldukça tuhaf belirtiler söz konusuydu. Tırmanıcı bitkiler daha gözü pekçe yükseliyor, sık bitkiler daha da sıklaşıp belirginleşiyordu. Çalılar ağaç haline dönüşüyor, yeni ekilmiş tohumlar hemen küçük yeşil başlarını gösteriyor ve şimdiye kadar en elverişli koşullarda bile ancak bir parmağın 12'de biri kadar uzadıkları sürede artık bir parmak uzuyorlardı. Kuş konmazlar İki ayak yüksekliğine ulaşıyor, enginarlar, kavun, kavunlar, bal kabağı, bal kabakları, helvacı kabağı ve helvacı kabakları ise inan olsun çapı dokuz ayak olan kule çanı kadar irileşiyorlardı. Lahanalar, çalılık, mantarlar, şemsiye gibiydi. Meyveler de sebzeleri izlemekte gecikmediler. Bir çileği yemek için iki kişi gerekirken bir armutu ancak dört kişi yiyebiliyordu. Üzüm salkımları Pusi'nin elçilerin vaat edilmiş topraklara dönüşü adlı tablosunda büyüleyici bir güzellikte resmettiği şu şaşılası salkımı andırıyorlardı. Çiçekler için de aynı şey söylenebilirdi. Kocaman menekşelerin içe işleyen kokusu artarak havaya karışıyor, iri güller canlı renkleriyle göz alıyor, leylaklar birkaç gün içinde sık bir çiçek bahçesi oluşturuyor, sardunyalar, papatyalar, kamelyalar, zakkumlar yolları kaplayarak birbirlerini sıkıştırıyorlardı. Udamayla başa çıkılacak gibi değildi ve laleler filamanların çok hoşuna giden bu değerli zambakiller meraklılarını nasıl da heyecanlandırıyordu. Saygıdeğer Van Bristam bugün bahçesinde kocaman dev gibi bir tulipa görünce şaşkınlıktan neredeyse bayılacaktı. Çiçeğin çeneyi tüm bu nar ailesine yuva olmuştu. Tüm kent olay olan bu çiçeği görmek için bahçeye üşüştü ve ona tulipa kikiden adını verdi. Ama bu bitkiler, bu meyveler, bu çiçekler gözle görülür bir şekilde büyüseler de dev boyutlara ulaşır gibi görünseler de renkleri ve kokularının keskinliği görme ve koklama duyularını coştursa da ne yazık ki çabucak kuruyup gidiyorlardı. Soludukları bu hava onları hızla kavuruyor ve kısa sürede kurumuş, solmuş, tükenmiş bir halde ölmelerine yol açıyordu. İhtişam içinde geçirdiği birkaç günün ardından solup giden eşsiz lalenin yazgısı da böyle oldu. Evdeki köpekten ahırdaki domuza, kafesteki kanaryadan kümesteki hindiye kadar tüm evcil hayvanları bekleyen de aynı sondu. Normal zamanlarda bu hayvanların ağır kanlılık konusunda sahiplerinden aşağı kalır yanı olmadığını söylemek yerinde olur. Köpekler ve kediler yaşamaktan çok anlamsız ve tatsız bitkisel bir yaşam sürüyorlardı. Ne bir zevk titremesi ne de bir kızgınlık hareketi. Bronzdan olsalardı kuyrukları da bu kadar kımıldağır ancak. Çok eskiden beridir ne bir diş ne de bir pençe darbesi görülmüştü. Kutuz köpeklere gelince, mitolojideki kanal başlı arslanlarla ya da kutsal kitabın koleksiyonundaki hayvanlarla bir tutuluyor, hayali varlıklar gibi görülüyorlardı. Ancak size en küçük olayına varıncaya dek aktarmaya çalıştığımız bu birkaç ay boyunca ne büyük değişiklikler yaşandı. Köpekler ve kediler dişlerini tırnaklarını göstermeye başladılar. Tekrarlanan saldırılar sonucunda bazı önlemler almak gerekti. Gemi azıya almış, kikendon sokaklarında koşturan bir at, boynuzlarını eğerek türdeşlerinden birinin üstüne çullanan bir öküz. Meydanda bacakları havada sırt üstü yatan ve hayvansı hiçbir özellik taşımayan anırmaları ortalığı çınlatan bir eşek, kaburgalarını kasabın bıçağına karşı kahramanca savunan bir koyun düşünün. Bir koyun ilk kez görülüyordu. Belediye Başkanı Van Trikas, tutuldukları çılgınlık hastalığı nedeniyle Kikendon sokaklarını tekin olmaktan çıkaran evcil hayvanlarla ilgili güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Ama heyhat, hayvanlar çıldırmıştı da insanlar makul mü davranıyordu sanki? Hiçbiri bu beladan başını kurtaramıyordu. O zamana dek yetiştirilmeli çok kolay olan bebekler kısa sürede çekilmez hale geldiler ve Kikendon tarihinde bir ilki gerçekleştiren Baş yargıç sintaks, çocuklarını kırbaçlamak zorunda kaldı. Kolejde adeta bir ayaklanma yaşandı ve sınıflarda sözlükler, elim yörüngeler çizerek havada uçuştu. Öğrencileri dizginlemek imkansız hale gelmişti ve zaten onları saçma sapan yazı cezalarıyla bunaltan öğretmenler de bu taşkınlıktan paylarını almaktaydılar. Başka bir olay da o zamana dek çok kanaatkar olan ve temel besin kaynakları çırpılmış kremayla yetinmeyi bilen bütün kikendonlular artık kendilerine yetenin çok üstünde yiyecek ve içecek üretmekteydiler. Alışkanlıkları beslenme biçimi yeterli gelmiyordu bir süredir. Mideler dipsiz kuyular haline dönüşmüştü ve bu dipsiz kuyuları en güçlü besinlerle tıka basa doldurmak gerekiyordu. Kentin tüketimi üç katına çıkmıştı. İki yemek yerine altı tane yapılıyordu. Mideler sindirim güçlüğü çekmeye başlamıştı. Danışman Niklas bir türlü doymuyordu. Belediye başkanı Van Trikassa susuzluğunu gideremiyor ve öfkeli yarı çakır keyfi halinden kurtulamıyordu. Kısacası en kaygı verici belirtiler bir bir ortaya çıkıyor ve günden güne artıyordu. Sarhoş insanlara rastlanıyordu ve bunların çoğunluğunu da kentin ileri gelenleri oluşturuyordu. Mide ağrıları Dr. Dominic Kustos'u önemli ölçüde meşgul ediyordu. Aynı şekilde nevrit ve sinir yangısı. Bu durum halkın öfke duygularının tuhaf bir şekilde nasıl da artmış olduğunun açık bir kanıtıydı. Eskiden ne kadar ıssızsa hiç kimse artık evinde duramadığı için bugün o kadar kalabalık olan Kikendon sokaklarında kavgalar, günlük atışmalar hiç eksik olmuyordu. Bu yüzden kamu dizlerini bozanlara engel olmak amacıyla yeni bir güvenlik örgütü oluşturmak gerekti. Belediye binasında gece gündüz dik kafalı insanlarla dolup taşan bir nezaretane oluşturuldu. Komiser Pasof'un işi başından aşkındı. İki aydan daha kısa bir sürede bir evlilik gerçekleşti ki o güne kadar bu görülmemiş bir şeydi. Evet, Tahsildar Rup'un oğlu Agustin'in güzel kızıyla evlendi. Üstelik evlilik teklifinin üzerinden yalnızca 57 gün geçmiş olmasına rağmen. Eskiden olsa yıllar boyu tasarı aşamasında kalacak olan başka evlilikler de oldu. Belediye başkanı geri adım atmıyordu. Çünkü kızı güzeller güzeli Suzel'in ellerinden kayıp gideceği duygusunu taşıyordu. Sevgili dadıya gelince, o da kendisine mutluluğun, zenginlik, saygınlık, gençlikten oluşan tüm unsurlarını bir arada sunacağını düşündüğü bir birliktelik konusunda Konser Pasuf'un ağzını aramaya cesaret etmişti. Üstüne üstlük, bu bayağılıklar yetmiyormuş gibi bir de duello olayı patlak verdi. Evet tabancalı 75 adımlık bir uzaklıktan yapılacak bir duello. Üstelik kimle kim arasında? Dinleyicilerimiz buna asla inanmak istemeyecekler. Uysal olta balıkçısı Mösyö Frans'la zengin bankacının oğlu Genç Simon arasında. Bu düellonun nedeni ise belediye başkanının öz kızıydı. Simon ona tutkulu bir aşkla bağlanmıştı ve gözü pek bir rakibin hak iddialarına boyun eğmek istemiyordu. 11. Bölüm Kikendonlular nerede kahramanca bir karar alıyorlar? Kikendon halkının ne üzücü bir durumda olduğu ortadaydı. İşler kızışıyordu. Öfkeden gözler dönmüş ve insanlar tanınamaz hale gelmişti. En barışçı olanları bile birer kavgacı olup çıkmıştı. Onlara ters ters bakmaya görün sizi düelloya çağıran bir haberci yollamakta gecikmezlerdi. Bazıları bıyıklarını uzatıyor içlerinde en kavgacı olanlarıysa onları çengel biçiminde yukarı doğru kıvırıyordu. Bu koşullarda kentin yönetimi sokaklarda ve kamu binalarında düzenin sağlanması oldukça zorlaşıyordu. Çünkü hizmetler olayların bu türlü gelişimine uygun bir şekilde planlanmamıştı. Belediye başkanı öylesine yumuşak başlı, öylesine durgun, basit bir kararı alma becerisinden bile yoksun olarak tanıdığımız saygıdeğer Van Trikas öfkesine bir türlü gem vuramıyordu. Evinin her köşesinde gürleyen sesi çınlıyordu. Bir yandan emrindekileri paylayarak yönetimi altındaki işleri bizzat yaptırmaya hazır günde 20 tane karar alıyordu. Ah ne değişim! Belediye başkanının güzel ve sakin evi, hoş filaman konutu vaktiyle hüküm süren dinginliği neredeydi şimdi? Ne karı koca kavgaları yaşanmaktaydı artık bu evde. Madame Van Tricasse Hırçın kaprisli paylayıcı bir kadın olmuştu. Kocası daha fazla bağırarak onun sesini bastırabiliyordu belki ama onu susturmayı bir türlü başaramıyordu. Bu yiğit kadının öfkeli parlamalarından herkes nasibini alıyordu, hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Doğru dürüst hizmet verilmiyor, her zaman gecikmeler oluyordu. Loşeyi hatta kendisinden aşağı kalmayan bir öfkeyle sert karşılıklar veren görümcesi suçluyordu. Tabii ki Monsieur Van Trikas en iyi evliliklerde de görüldüğü gibi hizmetçisi Loşey'in yanında yer alıyordu. Bu yüzden de Madam Trikas'ın sürekli hale gelen öfke nöbetleri, paylamalar, çekişmeler, kavgalar, ağız dalaşları bitmek bilmiyordu. Ama bizim neyimiz var diye haykırıyordu zavallı belediye başkanı. Bizi kavuran bu ateş neyin nesi? Yoksa şeytanın oyununa mı geldik biz? Ah bayan Trikas, sonunda kendinizden önce beni öldürecek ve böylece tüm aile geleneklerini alt üst edeceksiniz. Dinleyici oldukça garip bu özel durumu unutmuş olamaz. Monsieur Van Trikas dul kalmalı ve gelenek zincirini kırmamak için yeniden evlenmeliydi. Bunun yanı sıra ruhlardaki bu galeyan belirtilmesi gereken ve oldukça ilginç başka olaylara yol açtı. Buraya kadar sebebini bilmediğimiz bu aşırı coşku hali beklenmeyen fizyolojik yeni oluşumları beraberinde getirdi. Belki de her zaman gizli kalmaya mahkum beceriler kalabalıklardan sıyrıldı. Yetenekler gün ışığına çıktı. O zamana kadar vasat bir çizgisi olan sanatçılar bir anda dikkat çekmeye başladılar. Siyasette ve edebiyatta önemli isimler gündeme geldi. En çetin tartışmalar sırasında her konuda parlamaya dünden hazır bir dinleyici kitlesini oluşturan konuşmacılar yetişti. Kargaşa meclis toplantılarından halk toplantılarına kaydı. 20 gazete öfkeli yazılarında en ciddi toplumsal sorunları ele alırken Kikendon'da bir de kulüp kuruldu. Söz konusu sorunlar neleri kapsıyor diye sorulabilir. Buna kısaca her şeyi ve her şeyi diye cevap verebiliriz. Bazılarının yerli bir olmasını, bazılarının onarılmasını istedikleri yıkılmaya yüz tutmuş Odenar kulesini, başı bozukların direnmeye kalktıkları. Meclisçe alınmış güvenlik önlemlerini, derelerin temizlenmesini ve akan damların onarılmasını falan hiç olmazsa ateşli konuşmacılar sadece kentin iç yönetimini suçlamakla kalsalardı. Ama hayır akıntıya kapılmış bir halde olayları daha da ileri taşıma eğilimindeydiler ve eğer Tanrı yardım etmezse yandaşlarını savaşın bilinmezliği içine sürüklemelerine ramak kalmıştı. Gerçekten de 8 ya da 900 yıldır Kikendon gizliden gizliye üstün değerde bir casus belliği saklıyordu içinde. Üstelik onu büyük bir özenle, kutsal bir emanetmiş gibi koruyordu. Çünkü havayla temas edip bozulabilir ve işlevini kaybedebilirdi. Bakın hangi konuda gerçekleşmişti bu casus belli? Flanders’ın bu güzel yöresinde yer alan Don'un küçük Virgemen kentine komşu olduğu pek bilinmez. Bu iki kentin toprakları birbiriyle sınırdaştır. 1135 yılında Kont Budi'nin Haçlı Seferi için yola çıkışından kısa bir süre önce Virgamına ait bir inek kent sakinlerinden birinin değil kentin birineyi, buna dikkat etmek lazım, otlamak için Kikendon topraklarına girdi. Geviş getiren bu bahsız, henüz dilinin el verdiği ölçüde 3 kez otları yolmuştu ki cürüm, kötüye kullanma, cinayet nasıl adlandırılırsa öyle, Gerçekleşmiş sayıldı ve zamanın gerektirdiği usullere göre uygun şekilde zabıt tutuldu. Çünkü o çağda yüksek görevliler yazabilmeye başlamışlardı. Zamanı geldiğinde öcümüzü alacağız dedi kısaca Natalis Van Trikas, bugünkü belediye başkanının 32. selefi. Ve Virgamanlılar onun için çok beklemeyecekler. Virgamanlılar olaydan haberdardılar, sağduyulu davranarak, Yapılan haksızlığın zaman içinde unutulacağını düşünüp beklediler. Gerçekten de yüzyıllar boyu iki kendonlu türdeşleriyle iyi ilişkiler içinde yaşadılar. Ama komşularının yaradılışını kökten değiştirerek bunca zamandır yüreklerinde gizlenmiş öç alma duygularını açığa çıkaran bu acayip salgını hesaba katmamışlardı. İlk kez ateşli avukat Şut, Monstralis sukağındaki kulüpte dinleyicilerinin karşısında aniden sorunu ortaya atarak bu gibi durumlarda adet olduğu üzere kullanılan deyim ve eğretilmelerle onları coşturdu. Cürümü hatırlattı. Tikendon kentine verilen zararı hatırlattı ve böylesi bir zarar karşısında haklarına sıkı sıkıya bağlı bir ulusun zaman aşımı diye bir kavramı kabul edemeyeceğini öne sürdü. İçlerinde yaşattıkları haksızlığa uğramış olma duygusunu, hala kanamakta olan yarayı onlara gösterdi. Virgem'ın sakinlerine mahsus bazı baş hareketlerinden ve bu baş hareketlerinin onlarınki kendon sakinlerine nasıl da aşağılayıcı bir tavırla yaklaştıklarının belirtisi olduğundan söz etti. Yüzyıllardır belki de bilinçsizce bu korkunç haksızlığa katlanmış olan hemşerilerine yalvardı. Eski kentin evlatlarından yüklü bir tazminat dışında hiçbir şeyi hedeflememelerini rica etti. Nihayet milletin tüm fertlerine çağrıda bulundu. Kiken Doğunlular için öylesine yeni olan bu sözlerin nasıl bir coşkuyla karşılandığı artık hissedilir kelimelere dökülmez. Tüm dinleyiciler ayaklanmıştı. Kollarını ileri doğru uzatarak savaşçılıkları atıyorlardı. Avukat şu şimdiye kadar böyle bir başarı elde edememişti ve itiraf etmek gerekir ki çabası takdire layıktı. Belediye başkanı, danışman ve bu unutulmaz toplantıya katılan tüm ileri gelenler halkın coşkusuna boşuna direnmeye çalıştılar. Zaten bu konuda gerçek bir istek duydukları da söylenemezdi ve üstelik onlar da diğerleri kadar yüksek sesle bağırıyorlardı. Sınıra, sınıra, sınır kiken donsurlarına ancak 3 kilometre uzaklıkta olduğundan Virgemanlıların gerçek bir tehlikeye karşı Korumasız olduğu kesindi çünkü ne olduğunu bile anlayamadan toprakları istila edilebilirdi. Bu sırada tehlikeli durum karşısında sağduyusunu koruyabilmiş tek insan olan saygıdeğer eczacı Jose, top, tüfek ve generalleri olmadığını hatırlatmaya çalıştı. Bu generallerin, bu topların, tüfeklerin yerinin birkaç esaslı yumrukla doldurulabileceği, hak, adalet duygusunun ve vatan aşkının yeterli olduğu, Bunlara sahip olan bir halkın sırtının asla yere gelmeyeceği cevabını aldı. Bunun üzerine belediye başkanı bizzat söz aldı ve korkularını ihtiyat örtüsü altında gizlemeye çalışan bu ödlek insanlara hak ettikleri karşılığı verdi. Bu örtüyü vatansever bir elle yırtıp attı. O anda salonun alkışlardan yıkılacağını sandı. Oylama yapılması istendi. Oylama alkışlar arasında gerçekleşti ve haykırışların dozu daha da arttı. Virgumana, virgumana, böylece belediye başkanı orduları harekete geçirmek için kolları sıvadı ve kent adına müstakbel generallerinden galibiyetle dönecek olanın aynı Romalılar dönemindeki gibi görkemli bir törenle karşılanacağını vaat etti. Ama oldukça inatçı, gerçekte yenik düştüğü halde kendisine bu durumu asla yakıştırmayan Eczacı Jose yeni bir saptama yapmak istedi. Roma'da törenin yalnızca Düşman kuvvetlerine bağlı 5000 kişiyi öldürerek galip gelen generaller için düzenlendiğine dikkat çekti. Eee peki diye haykırdı taşkınlık içindeki dinleyiciler. Yani nüfusu ancak 3575'e ulaşabildiğinden aynı kişiyi birçok kez öldürmedikçe işimiz zor. Ama zavallı mantıkçının sözünü bitirmesine fırsat vermeden onu tartaklayarak kapı dışarı ettiler. Vatandaşlar dedi bunun üzerine. Perakende baharat satışı yapan Sylvester. Vatandaşlar bu korkak eczacı ne demiş olursa olsun ben 5000 Birmingham diye öldürme görevini üstleniyorum. Tabi benim hizmetimi kabul ederseniz. 5500 diye bağırdı daha gözü pek bir vatansever. 6600 dedi baharatçı. 7000 diye bağırdı çırpılmış kremadan servetine servet katmaya çalışan Hamling Sokağı'nın şekercisi Jean Orbidek. Karar verilmiştir diye haykırdı kimsenin artırma yapmadığını gören belediye başkanı Van Trikas. Ve böylece şekerci Jean Orbidik, Kikendon birliklerinin başkumandanı oldu. 12. Bölüm Asistan Jean, Doktor Ox'un şiddetli karşı çıktığı mantıklı düşüncesini nerede dile getiriyor? Peki hala diyordu ertesi gün asistan Jean, kovalarca asit sülfüriği kocaman pillerinin tenekesine boşaltırken... Nasıl dedi Dr. Ox, haklı değil miymişim? Tüm bir milletin yalnızca fiziksel gelişiminin değil aynı zamanda ahlak anlayışının, ağırbaşlılığının, yeteneklerinin, siyasi düşüncelerinin neye bağlı olduğunu görüyor musunuz? Bu molekül sorunundan başka bir şey değil. Şüphesiz ama, ama olayların oldukça uç boyutlara vardığını ve bu zavallıları daha fazla kışkırtmanın gerekli olmadığını düşünmüyor musunuz? Hayır, hayır diye söyledi doktor. Hayır, sonuna kadar gideceğim. Nasıl isterseniz üstad. Yine de deney bence kesin bir sonuca ulaştı. Yani artık zamanıdır. Neyin zamanı? Musluğu kapamanın. Bak sen diye bağırdı doktor ox. Aklınızı başınıza toplayın, yoksa sizi mahvederim. 13. Bölüm Yüksek bir yerde tüm insani zavallılıkların aşıldığı nerede bir kez daha kanıtlandı? Siz ne diyorsunuz bu işe diye sordu belediye başkanı Van Trikas, danışman Niklaus'a. Bu savaşın gerekli olduğunu söylüyorum diye cevap verdi kesin bir tonda danışman ve bize yapılan haksızlığın öcünü alma zamanı geldi. Pekala diye sert şekilde karşılık verdi belediye başkanı. Size tekrar söylüyorum eğer ki kendin halkı hakkını aramak için bu fırsattan yararlanamazsa adına layık olamayacaktır. Ve ben de hiç vakit kaybetmeden birliklerimizi toparlamak ve onları düşmanın üstüne göndermek konusunda sizi destekliyorum. Gerçekten bayım gerçekten diye cevap verdi Van Trikas. ama siz bu şekilde benimle mi konuşuyorsunuz? Sizinle sayın belediye başkanı ne kadar ağır gelse de benden hep gerçeği duyacaksınız. Sizde öyle sayın danışman diye karşılık verdi Van Trikas. Gözü dönmüş bir şekilde çünkü gerçek benim ağzıma sizinkinden daha çok yakışacaktır. Evet bayım evet her tür gecikme bizim için yüz kızartıcı olacaktır. Kikendon kenti 900 yıldır öcünü alacağı anı bekliyor. Ve ne derseniz deyin işinize gelsin ya da gelmesin düşmanın üstüne yürüyeceğiz. Aa böyle mi düşünüyorsunuz dedi sertçe danışman Niklas. Pekala bayım eğer siz istemiyorsanız biz de sissiz harekete gideceğiz. Bir belediye başkanı her zaman ilk sırada yer alır bayım. Bir danışman da öyle bayım. Tüm isteklerime karşı çıkarak sözlerinizle bana hakaret ediyorsunuz diye bağırdı belediye başkanı. Yumrukları vuruşla patlayan mermiler misali sıkılı bir haldeydi. Siz de benim vatanseverliğimden şüphe duyarak bana hakaret ediyorsunuz diye bağırdı Niklaus. Ateşe hazır bir silah gibiydi. Size söylüyorum bayım ki ordusu iki günden önce harekete geçecektir. Ve ben de size tekrar ediyorum ki bayım düşmanın üzerine yürümemiz 48 saati bulmayacaktır. Bu konuşmadan kolayca anlaşılabileceği gibi her iki muhatapta tamamen aynı fikir savunuyordu. Her ikisi de savaşı istiyordu ama aşırı taşkınlık halleri onları tartışmaya sürüklüyor, ne Niklas Van Trakesi, ne de Van Trikes Niklas'u dinliyordu. Eğer bu önemli sorun üzerinde farklı fikirlere sahip olsalardı, belediye başkanı savaşı danışmansa barışı savunsaydı atışma bundan daha şiddetli olamazdı herhalde. Bu iki eski dost birbirlerini düşmanca bakışlarla süzüyordu. Kalp atışlarının hızlanmasına, kıpkırmızı yüzlerine, küçülmüş göz bebeklerine, kaslarının gerilmesine öfkeli açığa çıkan ses tonlarına bakılırsa birbirlerinin üstüne atlamaya hazırdılar. Neyse ki tam kavgaya tutuşacakları anda çalan büyük bir duvar saati rakipleri durdurdu. Nihayet vakti geldi diye bağırdı belediye başkanı. Ne vakti diye sordu danışman. Gözetleme kulesine gitme vakti. Doğru ve sizin hoşunuza gitsin ya da gitmesin ben gideceğim bayım. Ben de. Çıkalım. Çıkalım. Bu son sözcükler bir karşılaşmanın gerçekleşeceğini ve rakiplerin birbirlerini duello'ya davet ettiklerini düşündürse de ortada böyle bir durum yoktu. Sadece belediye başkanı ve danışmanın yani kentin iki önemli kişisinin belediye sarayına gitmeleri, her yana hakim olan yüksek kuleye çıkmaları, ve birliklerinin ilerlemesini sağlayacak en uygun stratejik düzenlemeyi saptamak amacıyla çevreyi incelemeleri kararlaştırılmıştı. Bu konuda anlaşmaya varmış olmalarına rağmen ayıplanacak derecede öfkeli bir tavır sergileyerek yol boyunca tartışmaya devam ettiler. Bağırmaları sokaklarda yankılanıyordu ama yoldan geçenlerin sesleri de aynı seviyede olduğundan onların bu öfkeli hali doğal karşılanıyor ve pek dikkat çekmiyordu. Bu şartlarda sakin bir insan farklı bir yaratık gibi görülebilirdi. Belediye başkanı ve danışman gözetleme kulesinin girişine geldiklerinde öfkelerinin doruğundaydılar. Artık yüzleri kırmızı değil kireç gibiydi. Uzlaşmış olsalar bile bu korkunç tartışma onlarda kasılmalara yol açmıştı. Ve yüzlerindeki solgunluk da öfkelerinin son haddine vardığının bir kanıtıydı. Kulenin dar merdivenlerinin başında gerçek bir patlama yaşandı. İlk önce kim geçecekti? İlk önce kim sarmal merdivenin basamaklarından çıkacaktı? Gerçek şu ki bir itiş kakışın ardından danışman Niklaus üstüne kentin en yüce yöneticisine karşı ödevlerini unutarak Van Trikas'ı sert bir şekilde itti ve karanlık kule merdivenlerine ilk atılan o oldu. Her ikisi de birbirlerine yakışıksız sıfatlar sıralayarak merdivenlerden dörder dörder tırmanmaya başladılar. Bu durum 357 ayak yükseklikten, kentin tüm yollarına hakim olan kulenin tepesine varana kadar aralarında korkunç şeyler olacağı kaygısını uyandırıyordu. Ama kısa bir süre sonra iki hasım soluk soluğa kaldılar ve bir dakika sonra 80. basamağa geldiklerinde artık gürültülü bir şekilde nefes alıp vererek ağır bir tempoyla tırmanıyorlardı. Ama soluk soluğa kalmalarının bir sonucu muydu bu bilinmez, öfkeleri yatışmamış olsa da en azından ard arda gelen yakışıksız nitelemeler halinde açığa çıkmıyordu. Susuyorlardı ve garip olanı taşkınlıkları kentin üstünde yükseldikleri ölçüde duruluyordu. Ruhları bir tür huzura kavuşuyor beyinlerindeki kaynama tıpkı ateşten alınan bir cezve gibi giderek azalıyordu. Neden peki? Bu soruya verilecek hiçbir yanıtımız yok ama gerçek şu ki kent seviyesinden 266 ayak yükseklikteki sahanlığa geldiklerinde iki hasım oturdular ve gerçekten daha sakinleşmiş bir halde birbirlerine baktılar. Ne kadar yüksek dedi belediye başkanı kıpkırmızı kesilmiş yüzünü mendiliyle silerek. Çok yüksek diye cevap verdi danışman. Biliyor musunuz Hamburg'un saint Kulesi'nin 14 ayak geçiyoruz. Biliyorum dedi belediye başkanı ki Kendo'nun en yetkili kişisi olması sebebiyle duyduğu onur ses tonundan hissediliyordu. Bir süre sonra Kent'in iki ileri geleni kulenin duvarına oyulmuş mazgal deliklerinden dışarıya meraklı bir bakış atıp yukarı doğru tırmanışlarını sürdürdü. Belediye başkanı ekibin başına geçmişti. Danışman da bu duruma en ufak bir itirazda bulunmamıştı. Hatta Van Trikas 304. basamağa varadığında... Yorgunluktan canı çıkmış bir halde tek bir adım bile atamazken Niklas dostlukla onu arkasından iterek destek oldu. Belediye başkanı bu yardımı kabul etti ve kulenin tepesine ulaştığında ''Teşekkür ederim Niklas dedi nezaketle. ''Bu iyiliğinizin altında kalmayacağım.'' Biraz önce kulenin dibinde birbirlerini parçalamaya hazır iki vahşi hayvandılar. Oysa şimdi tepeye ulaşmış iki dost vardı karşımızda. Hava çok güzeldi. Aylardan Mayıs'tı. Güneş tüm nemi emmişti. Öyle temiz ve berraktı ki hava, geniş bir görüş alanı içinde göz en küçük nesneleri bile rahatlıkla seçebiliyordu. Yalnızca birkaç mil uzaklıkta Virgimen'in beyazlığıyla göz alan surları, şurada burada yükselen kırmızı damları, ışığın yansımalar yaptığı çan kuleleri görülüyordu. Yağma ve yangının tüm devşetine maruz kalacak olan kent işte buydu. Belediye başkanı ve danışman ruhları sıkı bir içtenlik duygusuyla kaynaşmış iki iyi insan gibi taş bir sıranın üzerinde yan yana oturuyorlar, nefes nefese çevreye bakıyorlardı. Kısa bir sessizliğin ardından ne kadar güzel diye haykırdı belediye başkanı. Evet hayran olunacak kadar diye cevap verdi danışman. Siz de sayın Van Trikas, yerküremizin kabuğunda sürünmekten çok insanlığın böyle yükseklerde yaşamaya yazgılı olduğunu düşünmüyor musunuz? Sizin gibi düşünüyorum Erdem ve Niklaus diye cevap verdi belediye başkanı. Sizin gibi düşünüyorum. İnsan burada doğayı daha derinden hissediyor. Tüm duyuları harekete geçiyor filozoflar böylesi yüksekliklerde ortaya çıkmış ve bilgeler de bu dünyanın zavallılıklarının üzerinde böylesi yükseklerde yaşamış olmalılar. Çatın etrafında bir tur atalım mı diye sordu danışman. Çatının etrafında bir tur atalım diye cevap verdi belediye başkanı. İki dost birbirlerinin kollarına yaslanarak eskiden olduğu gibi soru ve cevaplarının arasında uzun molalar vererek ufkun her noktasını incelediler. Gözetleme kulesine çıkmayalı en az 17 yıl oluyor dedi Van Trikas. Bense hiç çıktığımı sanmıyorum diye cevap verdi danışman. Ve bundan pişmanlık duyuyorum çünkü bu yükseklikten manzara olağanüstü. Ağaçların arasından kıvrıla kıvrıla akan şu güzel var nehrini görüyor musunuz dostum? Ve daha ötede hermanda tepeleri nasıl da zarafetle ufku örtüyorlar. Doğanın göz alıcı bir şekilde yerleştirdiği şu yeşil ağaç dizisine bakın. Ah doğa Niklaus, insan eli asla onunla yarışamaz. Büyüleyici eşsiz dostum diye cevap verdi danışman. Yemyeşil kırlara yayılan şu sürülere bakın, şu öküzlere, şu ineklere, şu koyunlara... Ve tarlalara giden şu çiftçilere sanki Arkadya'nın çobanları bir tek dans etmeleri eksik. Ve şu bir tek kırların üzerindeki tek bir pusun gölgelemediği mavi güzel gökyüzü. Ah Niklas, insan burada şair olabilir. Aziz Simon dünyanın en büyük şairlerinden biri olmamasına aklım almıyor. Belki de sütunu yeteri kadar yüksek değildi diye cevap verdi danışman. Yüzünde yumuşak bir gülümseme vardı. Bu sırada Kendon koriyonu faaliyete geçti. Çanlar berrak sesiyle en hoş ezgilerinden birini çalıyorlardı. İki dost kendilerinden geçmiş bir halde kala kaldılar. Sonra yumuşak bir sesle ''Ama dostum Niklas'' dedi belediye başkanı. ''Bu kulenin tepesinde ne yapmaya geldik biz?'' ''Kim bilir?'' diye cevap verdi danışman. ''Belki de hülyalara dalmaya geldik.'' ''Buraya niçin geldik?'' diye tekrarladı belediye başkanı. Buraya dedi Niklaus, insani zavallılıklarının kirletemediği bu temiz havayı solumaya geldik. Pekala inelim mi o zaman? İnelim dostum Van Trikas. Kentin iki ileri geleni gözlerinin önünde uzayıp giden muhteşem panoramaya son bir kez baktılar. Sonra belediye başkanı öne geçti ve yavaş ölçülü adımlarla inmeye başladı. Danışman birkaç basamak arkasından onu izliyordu. Yukarı çıkarken mola verdikleri sahanlığa vardılar. Şimdiden yanakları kızarmaya başlamıştı. Bir an durdular ve inmeye devam ettiler. Bir dakika sonra adım adım izlendiği duygusu kendisini rahatsız ettiği için Van Trikas Nikolaus'tan yürüyüş hızını düşürmesini rica etti. Üstelik bu durum rahatsızlıktan da öte bir duygu yaratıyor olmalıydı ki 20 basamak sonra kendisi arayı açabilsin diye danışmana durmasını söyledi. Danışman belediye başkanının paşa gönlü olsun diye tek ayağı havada kalmaya hevesli olmadığı cevabını yapıştırdı. Ve inmeye devam etti. Van Trikas oldukça sert bir sözle karşılık verdi. Danışman aile gelenekleri yüzünden ikinci kez evlenmesi gereken belediye başkanının yaşıyla ilgili kırıcı bir imada bulundu. Belediye başkanı bunun böyle gitmeyeceği konusunda Niklasu açık bir dille uyararak 20 basamak daha indi. Niklaus ne olursa olsun kendisinin öne geçeceği karşılığını verdi ve o sırada koyu bir karanlık içinde bulunan kentin iki ileri geleni arasında merdiven çok dar olduğundan bir çatışma yaşandı. Bu sırada birbirlerine sarf ettikleri sözcüklerin yanında kaba ve görgüsüz insanların kullandıkları sözcükler bile yumuşak kalırdı. Göreceğiz bakalım sersem hayvan diye bağırıyordu belediye başkanı. Bu savaştaki konumumuzun ne olacağını ve hangi sırada yer alacağımızı göreceğiz. ''Sizin önünüzdeki sırada sersem budala.'' diye cevap verdin İklaz. Ardından bağırış çağrışlar devam etti. Sanki iki vücut birlikte merdivenlerden aşağı yuvarlanıyordu. Ne olmuştu peki? Neden duygular böylesine hızla değişmişti? Neden kulenin tepesinde kuzu gibi olan bu iki adam 200 ayak aşağıda kaplana dönüşmüştü? Neden olursa olsun kulenin bekçisi gürültüleri duyarak alt kapıyı açmaya koştu.'' Tam da o sırada yara bere içindeki gözleri dönmüş iki asım birbirlerinin saçlarını yoluyorlardı. Bereket versin ki başlarında perukları vardı. Bana bunun hesabını vereceksiniz diye haykırdı belediye başkanı yumruğunu hasmının burnuna dayayarak. Ne zaman isterseniz diye uludu danışman Niklaus, sağ ayağını tehlikeli bir şekilde savurarak. Kendisi de pek öfkeli olan bekçi nedendir bilinmez bu sahneyi çok doğal karşıladı. Ne tür bir kişisel taşkınlık hali bu kavganın bir parçası olmaya itiyordu onu bilmiyorum ama kendini tuttu ve belediye başkanı Van Tricas'la danışman Niklaus arasında yakın bir zamanda bir düello gerçekleşebileceğini tüm mahalleye yaydı. 14. Bölüm Olaylar nerede öylesine uç noktalara vardı ki Kikendon sakinleri, dinleyiciler ve hatta yazarın kendisi çabucak bir çözüm bulunmasını istediler. Bu son olay Kikendon halkının taşkınlık düzeyinin nasıl da yükseldiğinin açık bir kanıtıdır. Kentteki en yaşlı ve en yumuşak başlı iki dost şiddeti bu dereceye vardırsınlar. Ve bu kulenin tepesinde eski cana yakınlıklarına, kibarlık içgüdülerine, içe dönük mizaçlarına kavuşmalarından yalnızca birkaç dakika sonra gerçekleşsin. Olan biteni öğrenen Dr. Ox neşesinden yerinde duramıyor, olayların kötü bir seyir izlediğini gören asistanın söylediklerine karşı çıkıyordu. Zaten her ikisi de genel taşkınlık havasının etkisi altındaydılar. Bu konuda diğerlerinden geri kalır tarafları yoktu ve belediye başkanıyla danışmanın arasında geçen kavgaya benzer bir kavganın eşiğindeydiler. Bununla birlikte söylemek gerekir ki bir sorun diğer hepsinin önüne geçmiş ve tasarlanan düelloları, Birgömen sorununun çözümünün sonrasını erteletmişti. Kimsenin kanını boş yere akıtmaya hakkı olamazdı. Çünkü bu kan son damlasına kadar tehlike içindeki vatan uğruna feda edilecekti. Gerçekten de koşullar oldukça kaygı vericiydi ve artık geriye dönüş yoktu. Belediye Başkanı Van Trikas, kendisine cesaret kazandıran savaşçılara özgü ateşliliğine rağmen, düşmana uyarıda bulunmadan saldırmanın doğru olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden Kır muhafızı Bay Hotereng'i sözcü seçerek 1195'te Kikendon toprakları üzerinde yapılmış haksızlığı telafi etmelerini istedi. Birmingham yetkilileri önce neden söz edildiğini kestiremediler ve resmi umanına rağmen Kır muhafızı sertçe geri çevrildi. Bunun üzerine Van Trikas, şekerci generalin yaverlerinden arpa şekeri üreticisi, iradesi çok kuvvetli olan Gözüpek yurttaş şumanı yolladı. Bu saat 1195'te belediye başkanı Natalis Van Trikas eliyle kaleme alınmış tutanağın aslını Birmingham yetkililerine götürdü. Birmingham yetkilileri gülmekten kırıldılar ve yaverin akibeti de aynı kır muhafızınınki gibi oldu. Bu kez belediye başkanı kent ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. Dikkat çekici ve sert bir dille kaleme alınan bir ultimato mektubu hazırladı. Bu mektupta Casus belli açık bir şekilde ortaya konuldu. Ve Kikendon'a yapılmış olan hakaretin telafi edilmesi için suçlu kente 24 saatlik bir süre tanındı. Mektup gitti ve birkaç saat sonra küçük parçalara ayrılmış halde geri döndü. Yapılan hakaretlerin üstüne bir yenisi daha eklenmişti. Virgümanlılar eskiden beri Kikendonluları hoşgörülü olarak tanımaktaydılar ve dolayısıyla onlarla istekleri, casus bellileri ve ultimatomlarıyla dalga geçiyorlardı. Artık yapılacak tek şey kalmıştı. İşi silahların kaderine teslim etmek, savaş tanrısını yardıma çağırmak ve Prusyalıların yöntemini izleyerek Virgümanlıları hazırlıksız yakalayıp üzerlerine saldırmak. Görülmemiş bir öfke ile bağırış çağrışların, azarlamaların ve tehditkar tavırların eşliğinde gerçekleşen görkemli bir toplantıda meclisin aldığı karar buydu. Bir deliler meclisinde, bir cinliler toplantısında ya da bir şeytana tapanlar kulübünde bile böylesine gürültü patırtı olamazdı. Savaş ilan edilir edilmez General Jean Orbidek, 2393 kişilik bir nüfusun, 2393 savaşçısından oluşan birliklerini toparladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, savaş çağındaki erkeklere katılmışlardı. Kesici ve bereleyici her nesne bir silaha dönüşmüştü. Kentteki tüfeklere el konulmuştu. İkisi horozsuz 5 tüfek bulunmuş ve bunlar öncü birliğe dağıtılmıştı. Topçu Birliği 1339'da Kesnoy saldırısında kullanılan tarihi ilk toplardan biri olarak geçen ve 500 yıldır da el sürülmeyen şatonun eski kulevrin topundan ibaretti. Ayrıca adı geçen topu kullanacak herlere ne mutlu ki içine konulacak tek bir mermi bile yoktu. Ama ne olursa olsun bu alet düşmanda hala saygı uyandırabiliyordu. Kesici ya da delici silahlara gelince taş baltalar, topuzlar, savaş baltaları, çeşitli kargı türleri, baltalı mızraklar, ince kılıçlar gibi ilk çağ müzesinden bir de kiler ve mutfak eşyası olarak bilinen özel saldırı araçları arasından alınmıştı. Ama cesaret, haklılık, yabancı düşmanlığı, intikam isteği en mükemmel silahların önüne geçebilmeli ve modern mitralyözlerin kamadan doldurulan topların yerini alabilmeliydi. En azından böyle olacağı umulmaktaydı. Bir teftiş yapıldı. Yoklamada tek bir yurttaş bile eksik çıkmadı. Huysuz bir hayvan olan atının üzerinde pek de sağlam durmayan general, ordu birliklerinin önünde üç kez yere düştü. Ama hiç yara almadan ayağa kalktı. Ki bu da olumlu bir işaretti. Belediye başkanı, danışman, asayiş komiseri, yargıç, tahsildar, bankacı, eğitim müdürü, kısacası kentin tüm ileri gelenleri önde yürümekteydiler. Anneler, kız kardeşler ve de kız çocukları tek bir gözyaşı bile dökmediler. Kocalarını, babalarını, erkek kardeşlerini savaşa teşvik ediyorlar. Hatta korkusuz madame Van emri altında artçı birlikleri oluşturarak onları izliyorlardı. Tellal, Jin Misrol'ün borazanının sesi ortalığı inletti. Ordu sarsıldı, neydanı terk etti ve vahşi çığlıklar atarak döner kapısına yöneldi. Tam sıranın başındakiler kent surlarını aşmak üzereyken adamın biri kendini önlerine attı. Durun durun delirdiniz mi diye haykırdı. Heyecanınızı dizginleyin, bırakın musluğu kapatayım. Kana susamış insanlar olamazsınız siz. Uysal ve yumuşak başlı iyi yürekli burjuvalarsınız. Böyle tutuşmanız ustam doktor oksun hatasıdır. Bu bir deney sizi oksihidrat gazıyla aydınlatmak bahanesiyle binaları... Asistan kendinde değildi. Bir türlü susmak bilmiyordu. Tam doktorun sırlarını ağzından kaçıracağı sırada Doktor Ox tarifsiz bir öfkeyle Jini'nin üstüne atıldı ve yumruk darbeleriyle ağzını kapattı. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Jini görünce duraklamış olan belediye başkanı, danışman ve tüm ileri gelenler öfkeye kapılarak iki yabancının söylediklerini bile dinlemeden üstlerine saldırdılar. Doktor Ox ve asistanı hırpalanmış ve dövülmüş bir halde Van emriyle nezarethaneye götürülmek üzereyken 15. Bölüm Düğüm nerede çözülüyor? Kulakları eden bir patlama duyuldu. Kikardon'u kaplayan hava tutuşmuş gibiydi. Şaşılacak büyüklük ve parlaklıkta bir alev topu, bir meteor misali gökyüzüne kadar yükseldi. Eğer gece olsaydı bu parlama 10 mil öteden bile görülebilirdi. Bütün Kikendon ordusu yere serilmişti. Neyse ki hiç şehit verilmedi. Hepsi hepsi birkaç sıyrık ve birkaç önemsiz yara. Bu sırada şaşılacak bir biçimde alttan düşmemiş olan şekerci, sorgucunun biraz yanması dışında yara almadan kurtuldu. Ne olmuştu peki? Kısa bir süre sonra öğrenildiği üzere gaz fabrikası havaya uçmuştu. Doktor ve asistanının yokluğu sırasında büyük bir olasılıkla gerekli önlemler alınmamıştı. Oksijen deposuyla hidrojen deposu arasında nasıl ve niçin bir bağlantı oluştuğu bilinmiyor. Bu iki gazın birleşmesiyle ortaya çıkan patlayıcı karışım dikkatsizlik sonucu ateş almıştı. Bu olay her şeyi değiştirdi. Ama orada ayağa kalktığında Doktor Ox ve asistan Jin ortadan kaybolmuşlardı. 16. bölüm. Yazarın tüm önlemlerine karşın zeki dinleyici doğru tahminde bulunduğunu Nerede anlıyor? Patlamanın ardından Kikendon eskisi gibi sakin, ağırkanlı ve filamankent kimliğine kavuştu. Zaten ciddi bir heyecan yaratmayan patlamadan sonra herkes nedenini bilmeden kurulmuş birer makine gibi belediye başkanı danışmanın avukat şut doktor kustosun Franz Nicklaus gibi Simon Collart'ın kolunda sakin sakin gürültü çıkarmadan Birmingham'ı ve alacağı öcü çoktan unutmuş olarak Hatta ne olup bittiğinin bilincine varmadan evinin yolunu tuttu. General reçellerine, yağveride arpa şekerlerine geri dönmüştü. Her şey eski sükûnetine kavuşmuştu. İnsanlar ve hayvanlar, hayvanlar ve bitkiler, hatta patlamanın, bu patlamalar zaman zaman şaşırtıcı olurlar, ardından doğrulmuş olan Odenart kapısının kulesi dahil, her şey yeniden eski halini almıştı. Ve o günden sonra Kikendon kentinde ne yüksek sesli bir kelime telaffuz edildi ne de bir tartışma yaşandı. Artık ne politika, ne kulüp, ne dava, ne polis memuru vardı. Komser Pasufun memurluk kadrosu yeniden arpalığa dönüştü. Aylığı kesilmediyse bu belediye başkanı ve danışmanının konuyla ilgili bir türlü karar alamamasından kaynaklanıyordu. Üstelik zaman zaman kendisi hiç tahmin etmese de teselli bulmaz Dadının düşlerine girmeye devam ediyordu. Fransız rakibine gelince, güzeller güzeli suzeli cömertçe bu olaylardan 5 ya da 6 yıl sonra kendisiyle evleneceği için sabırsızlanan aşığına bıraktı. Madame Van Tricasse ise 10 yıl sonra beklenen süre içinde öldü ve belediye başkanı kendisinden sonra gelecek şanslı ölümlü için mükemmel denebilecek koşullarla kuzeni Mademoiselle Van Tricasse evlendi. 17. Bölüm Doktor Oksun kuramı nerede açığa çıkıyor? Bu esrarengiz Doktor Ox ne yapmaya çalışmıştı? Sadece çılgınca bir deney başka bir şey değil. Gaz borularını yerleştirdikten sonra tek bir hidrojen atomunu dahi işin içine katmadan Kikendo'nun kamu binalarını, sonra özel konutlarını ve nihayet sokaklarını saf oksijenle doldurdu. Tatsız, kokusuz olan bu gaz yüksek dozda havaya karışınca solunduğu zaman organizmada ciddi bozukluklara yol açar. Oksijene doymuş bir ortamda yaşanırsa kızgınlık, aşırı kızgınlık, tutuşma hali ortaya çıkar. Normal havaya kavuşulur kavuşulmaz eski duruma geri dönülür. Oksijen ağırlığı nedeniyle alt katmanlara çökeceği için gözetleme kulesinin tepesinde kendilerini yeniden solunabilir bir hava içinde bulan danışman ve belediye başkanının durumu da bunun bir kanıtıdır. Ayrıca bu koşullarda yaşamak ruh kadar vücutta da fizyolojik değişikliklere yol açar. Bu gazı solumak ölçüsüz bir yaşam süren bu çılgınlarda olduğu gibi ölümü çabuklaştırır. Yani hızır gibi yetişen beklenmedik bir patlama Doktor Oxun fabrikasını ortadan kaldırıp bu tehlikeli deneye son verdiği için kiken donular çok şanslıydılar. Uzun sözün kısası sonuç olarak erdem, cesaret, yetenek, zeka, hayal gücü gibi tüm nitelik ya da özellikler yalnızca bir oksijen sorununa bağlı olabilir miydi? Doktor Oxun kuramı buydu. Ama bu kuramı kabul etmeme hakkı herkes için geçerlidir ve saygıdeğer ki Kendon Kenti'nin sahne olduğu bu çılgınca deneye rağmen biz kendi hesabımıza tüm görüş açılarından onu reddediyoruz. Son